İyi geceler değerli izleyiciler. Bu akşamdan başlayarak her hafta cuma akşamları ana haber bültenimizin sonrasında Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte olacağız. 23'e kadar e, devam edecek aşağı yukarı 2,5 saatlik bir süremiz var. Peki bu programda ne olacak diye merak ediyorsanız tabi e, hocamız temel İslami konularda sizin sorularınıza cevap verecek. Yine e, temel İslami konulardaki kendi görüşlerini de sizlerle paylaşacak. Bu arada aktüel, güncel Türkiye'nin ve dünyanın temel tartışmalı konularında yine bu programda kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Muhafazakar, dindar ve İslami çevrelerde tartışmalı konular var. O tartışmalı konularda bu programın gündeminde yer alacak. Ve hasılı iki buçuk saat değerli izleyiciler e, renkli ve istifadeli bir e, program yapacağımızı düşünüyoruz e, Cübbeli Ahmet hocayla ile. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, şimdi son dönemde e, aslında yıllardır sizin Türkiye'nin dört bir köşesinde e, verdiğiniz vaazlar e, özellikle camilerde e, ilgi çekiyor. Dikkatle dinleniyor. idi. Sonra birdenbire medyatik oldunuz, medyanın ilgi alanı içerisine girdiniz ve e, yine televizyon haberlerine baktığımızda sizin e, stadyumları, kapalı spor salonlarını dolduran on binlerce kişiye e, verdiğiniz vaazlar çok dikkatli ve ilgiyle takip edildi. E, yine Ramazan ayı içerisinde flaş ekranlarında iftar saatinin hemen öncesinde e, bir saate aşkın süre izleyicilerle buluştunuz ve orada SMS yoluyla... Ee, çok sayıda izleyicilerimizin e, sorularına e, muhatap oldunuz. O ilgiyi haftada bir kez de olsa bu programla sürdürmek düşüncesindeyiz ama e, sizi dinleyenler, vazlarınızda bulunanlar ve tabii sizin kitaplarınızdan ve görüşlerinizden yola çıkarak size dönük eleştiriler yapanlar da var. Bütün bunların hepsini önümüzdeki haftalarda yeri ve sırası geldikçe Ayrı ayrı konuşalım istiyoruz. Ama önce niçin bu programı yapıyoruz? Bu programda neler yapacağız? Neler söyleyeceksiniz? Neler anlatacaksınız? Bunu izleyicilerimize bir paylaşarak başlayalım. Ondan sonra e, Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? E, niçin Cübbeli sıfatı isminin önüne eklenmiştir? E, müktesebatı birikimi nedir? Kimlerden ders almıştır? Feyz almıştır? E, ve bu birikimleri çerçevesinde görüşleri nasıl şekillenmiştir? Bunu da izleyicilerimizle en azından ilk programımızda paylaşmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Ama önce bu programda ne yapacaksınız, ne yapacağız e, sorusunun cevabını sizden bir dinleyelim. Şimdi efendim bütün dinleyenlerimize selam hürmetlerimizi arz ettikten sonra e, tabii biz el ilmu emanetun ala anakil ulema ilim alimlerin gerdanlar üzerinde Allah'ın emanetidir. Hadis-i şerifi mu'cebince bir yük yüklenmiş bulunmaktayız. Bazı mükteşebatımız, ilimlerimiz, malumatımız bize bir emanet olarak tevdi edilmiş ve bizim sırtımıza bu yük konulmuştur. Allah bu yükümüzü hafif eylesin. Amin. Estaizle inne arazne lemanete ales semavat vel ard Bel cibal göklere, yerlere, dağlara emaneti arz ettik diyor. E, bu emanetin içerisinde, bu ilim emaneti de var. Yani bütün emanetler, kulların birbirine emanetleri, itikat emanet, abdest, kusül, hepsi emanet. <gülüyor> Efeyne yahmin ya, Ahzab suresine aittir. Bu dağlar, gökler, yerler, bu emaneti taşımaktan imtina ettiler. Ve nemin ya, bundan korktular, ürperdiler. Dediler ki. Ya Rabbi bunda bu emanetin karşılığında bize ne var? Taşırsak ne var? Taşımarsak ne var? Mevla budur ki taşırsanız cennet var. Mükafatlar var. Çünkü göklerin yerlerin dağların da e, ehli hakikat nezdinde hakkani bir hayatları var. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler onların konuştuğunu ayetler sarahaten göklere yerlere arz ettiğinde mesela isteyerek veya istemeyerek vazifelerinizi yapın göklere yerlere buyurulduğunu... Kalete ateina taayuin. Onlar biz itaat ederek seve seve vazifelerimizi yapıyoruz. Yapacağız dediler gibi. Vemin şeyin Her şeyi Allah'ın hamdiyle tesbih eder. Şey mevcuda derler. Mevcut illa bildiğimiz manada hayat sahibi olmasa da şeydir. Eşya dendiği zaman şeyin çoğuludur, cemisidir. Siz bunların tesbihini anlayamazsınız buyurulduğuna göre anlayamayacağımız da bildirilerek her şeyde bir hayat olduğu, tesbih edecek derecede bir idrak olduğu, bir şuur olduğu beyan ediliyor ayetlerle sabit. Hal böyle olunca gökler yerler dağlar ve bu emanetin karşılığında ne olduğunu sorunca Mevla'da yerine getirirseniz cennet var, yerine getiremezseniz ateş var, onlar dediler ki Ya Rabbi bu emanet ağır büyük. Biz mecbur değilsek, sen bizi mecbur etmiyorsan, e, bize emretmiyorsan, muhayyer bırakıyorsan, biz bunu almayalım. Mevla onları muhayyer bıraktığı için onlara bunu yüklemedi. Ve hamelehel insan. İnsan bu emaneti yüklendiği Fakat, insanın, bu, herkesin kendine göre bu emanetten nasibi var. Şimdi, devlet başkanından tut, bir yerdeki muhtarından çık, Herkes bir emanet yüklenmiş. Bir itikadi manada, ameli manada, fıkhı manada, dini manada bir yönü halkın emanetlerini taşımak, mesuliyetlerini, sorumluluklarını yüklenmek manasında. İşte alimler bildikleriyle amel etmek, bildiklerini tebliğ etmek. Belli mavzileyle ikemin Rabbinden sana indirilen tebliğ et. E bu peygambere göre. Ama bak ve-i dehedellahu misakallezine kitap. Kendilerine kitap verilenlerden Allah kuvvetli söz aldı diyor. E burada kitap verilenler peygamberler şartı yok. Kitap ilmi verilenler. Le tübeynün nevlindes ki bunu bu Yahudi Hristiyan alimleri hakkındadır. Ali İmran Suresi'nin ayeti. Mutlaka insanlara hakka hakkati açıklayacaksınız. Ve la tektumû bildiğiniz bir doğruyu asla gizlemeyeceksiniz diye bir söz almıştık diyor. Fe nevedivu ve Onlar bunu sırtlarının arkasına attılar bu sözü. Veşerû bi temenen Az bir para. Yani burada az demek bütün dünya az. Hulmeti avut dünya kalil, dünyanın tüm az. Çünkü öbür türlü az paraya satmada çok paraya satılır mı hesabı çıkmasın. gibi bir anlamı evet. E çıkmasın. Dolayısıyla az bir değer karşılığında bunu sattılar. Nedir o? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evsafı, Kur'an hakkındaki malumat, ahir zaman peygamberin dönemi, devresi, geçmiş kitapların, şeriatların bununla mensuh duruma düşeceği falan. Bütün bunları bildikleri halde... Mesuh ne demek hoca, Geçersiz, hükümsüz. Yani artık ondan amel edilmez. Eden de iflah olmaz. Yani ahirette cenneti kazanamaz onlar. Böyle bir durumda bildikleri halde riyasetleri ellerinden gider diye. Çünkü rüşvet alıyorlar. Hükümleri ona göre değiştiriyorlar. Şu anda hepsi İslam'ın başına gelmiş durumda. Şu anda İslam'ın başına bu meseleler gelmiş durumda. Yani... Sâten âdi şeriflerle tetebüünne hemen kablekum sizden önce geçenlerin yollarına harfiyen uyacaksınız. Şibran bir şibrin önce karış karış ve diran bir sonra arşın arşın onlar gibi yapacaksınız. Hatta levsel kuhuradbin onlar kertenkele yuvasına girmiş olsalar leselektümü siz de o oraya girmeye zorlayacaksınız. Hatta sahabe sordu bu sizden öncekilerden kastınız nedir ya Resulallah? El yahudi ve nesara Yahudi Hristiyanlar ehli kitabı mı kastediyorsunuz? Galife men innâsü Yani dünya tarihinde konuşulan insanlar olarak haklarında tarih tescil etmiş ümmetler olarak onlardan başka kim var? Bütün detaylarıyla onları biliyoruz. Buradan yola çıkarsak biz daha doğrusu siz bu programda İslam'ın temel itikadi konularını anlatacaksınız izleyicilerimize. Bunları yani anlatırken... bir de işte tahrif edilen... Değiştirilmeye çalışılan, yumuşatılmaya çalışılan, gizlenen. Böyle bir durum mu var şu an? Böyle bir durum var. Olmaz olur mu? Gizli yani, atıyorlar, her kanalda e, biri çıkıyor. İslam'ın inanç ve itikat sisteminin tahrif edildiğini. Yani Osmanlı'dan gelen e, geleneksel İslam dediğimiz, Ecdadımızın en güzel şekilde anlayıp yaşadığı ve yaşattığı, dünyaya yaydığı bu usulün bozulması için tabi e, bütün e, İngilizlerin e, projelerinden başlayan yani. Madem bu İslamiyet biz ortadan kaldıramıyoruz o zaman sulandıralım. O zaman değiştirelim. Şeklinde bir e, harekete geçildi. Bu 150 seneye kadar dayanır. Osmanlı'nın son zamanında başlatmıştı. Bu reform yani bugün akımları. ılımlı İslam falan diye tanımlanan Hepsi şeyin buna, bu olduğunu mu söylüyorsunuz? Hep sadece o, bu, bu değil. Yani burada İslam'ın ılımlısı, ılımsızı, ılımsızı radikali, yani radikali, yumuşağı, softuz, ardı. E şimdi vardı. öyle bir şey ki e, biz Sırat-ı müstakim ortada kaldık elhamdülillah. Bir tarafımızda bir radikal akım. Vurdu kırdıcı, efendim, milleti tekfir eden selefi akımı. Herkes kafir şubu falan. Bir tarafımızda aman hepsi Yahudi Hristiyan kim? Herkes cennete gidecek Budist, Mudist. Allah'a inan da nasıl inanırsan inan ister oğlu var de ister kızı var de fark etmez. Böyle de bir sulandırılmış, bulandırılmış. Böyle ortada yani bir siyasetimizde kalıyoruz. Bu konuyu da konuşacağız. Bunlar ee, hepsi çok uzun konuşulacak. <gülüyor> çok önemli gereken. çünkü e, özellikle bugün günümüzde etkin bir tartışma konusu olarak önümüzde duruyor. E, Tabi Hristiyanların Tanrı inancı ve Tanrı diye tanımladıkları şeyle bizim Allah inanç ve itikadımızın aynı olduğunu söyleyebilmemiz mümkün mü? Asla mümkün değil. Allah'ın oğlu var diyen bir itikat. Efendim hanımı var diyen bir akide. Ondan yani Hazreti İsa'ya İsa ya Tanrı, Tanrı diyen veya oğlu diyen mesela bir kısmı oğlu diyor, bir kısmı Tanrı'nın kendisi diyor. Efendim, bir kısmı ortağı diyor. Yani onlarda da tabii üçe bölünme var. itikadi anlamda. Şimdi burada onları ilk bozan kim? Hadis-i Şerif Bukhari'de geçer. Leva'men ebi aşrun minel yehud Leva'men ebi Bana diyor on Yahudilerden on ahbardan on kişi, yani haham inansaydı bütün Yahudi milleti bana inanmıştı. Şimdi onlardaki sorun neydi? Kitabı bilen az kişi vardı. Kitabın hafızı az kişi vardı. E, Kur'an-ı Kerim gibi onların kitaplarının muhafazası Allah tarafından söz verilmediği için 20 kişi, 30 kişi, 60-70'i geçmiyor. Musa Aleyhisselam zamanında Tevrat'ı ezbere bilen 70 kişi e efendim. Bu şekilde olduğu zaman az kişinin ha hafıza olduğu kitapların tahrifi değiştirilmesi daha kolay. Bu sefer evvelce itikadi değil de tabi o da itikada talik etti sonra ahkam bazında de tarifler başladı. Nedir? Hırsızın e, efendim, kolu kesilecek ama fakirse kesiyorlar. E, fakir hırsızlık yaparsa elini kesiyorlar. Soylu bir ailenin e, çocuğu, çoluğu bir şey yapıyorsa onu bırakıyorlar. Bu mesela Bukhari hadislerinde geçer. Ha, onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatımetü bintü Muhammedinle katâtu yedâ. Muhammed'in Muhammed kızı Fatıma da çalsa elini keserip derken onlar gibi yapmayacağız. Yani ayrıcalık vermeyeceğiz. Peygamber kızıdır, şudur budur, eli beytimdir falan ona göre din değişmez. Herkese bu konuda ihtiyacım. da sanki son dönemde bir tartışma varmış gibi e, gözüküyor. En azından bu görüşte olmayanlar var. E, şunu kastetmeye çalışıyorum. E, hırsızlık konusunda... E, verilen cezalar tanımlanırken işte ellerin e, veya ayağın çapraz kesilmesi filan gibi bir takım e, hükümler bu hükümlerin e, peygamberimiz zamanında uygulanmadı. Ya uygulanmaz olur mu canım ayette olup bunu da... söyleyenler var ama. E, yok e, şimdi e, Kuranda sarık sarık çalan erkekle çalan kadının fakta o ediyom ellerini kesit ama bu şey değil böyle sokakta simit çaldı baklavacıdan baklava aldı filan değil bu. Bunun Nedir çok bu ağır vakitası? onlar ince bir detaya gireriz onu bir gün. Yani orada ahkam var. Mesela işte şartlar var. Ağırlaştırılmış şartlar var. Yani efendim böyle bir zaruretten açı açık kalma durumu olmayacak. Yok efendim o mal gizlenmiş olacak, ortalıkta olmayacak. Ondan sonra e değeri şundan aşağı olmayacak. Bu gibi şeyler var. Yoksa öyle önüne gelen tut sokaktan kaldır götür. Bir de şöyle diye görüşler bir şey yok var. Yani ee... öyle. Bunların uygulanabilmesi için yani şer'i hükümlerin uygulanabilmesi için e, şer'i hükümlerin cari ve geçerli olması yani devlet tarafından da uygulanıyor olması. Tabii canım şu anda, zaten autoritesinin, böyle, bir, şu anda böyle bir uygulama efendim e, kanunen olmadığından dolayı şu anda bunu kimse kimse tatbik edemez. Yani bunu tatbik etmek de haram. Yani e, o zaman zinadeni de Yusuf'a hükmü var Kur'an'da şu. Ama bunları ancak devlet yapabilir. Devlet de bunları kabul etmediği takdirde efendim, bu hükümleri kabul etmeyen bir devlet olduğu zaman şahıslar uygulayamaz. İslam'da. Çünkü şahıslar uyguladığı zaman Kamu otoritesinin e, olması tabii, lazım. Şahıslar, Osmanlı'da bunlar uygulanıyordu. E, mesela. Ama şimdi e, uygulanmadığı zaman efendim, şahıs bunu uygulamaya kalkarsa kan davası olur. Yani şahıslar birbirinden intikam almaya başlar. İntikam almaya başlayınca da bu efendim on binlerin ölümüne sebebiyet verir. Onun için bu haramdır. Yani adam benim babamı öldürdü. Böylece kısas hakkım var Kur'an'a göre. Ben de onu öldüreceğim. Bu bunu insan yapamaz. Bu haramdır. Çünkü neden? Sen kadı değilsin e, efendim. Şahidin yok, şudun yok. adaletli o zaman bu, bir yargın yok. Ilk hakkı, hak e, tanımı. E, e, tabii bu şu dinler... anda o konuda değiliz biz. Evet. Yani şu anda biz onun işleyip işlememesi konuşmuyoruz. Ama. Ehli kitabın kendi dinlerindeki hükümleri, tahrifini konuşuyor. Şimdi bizim Kur'an'ımızda en azından bu hükümler duruyor. Bizim hocalar kalkıp da madem ki bunu yapamıyoruz bari burayı değiştirelim. ve hatta birileri ya bu otoriteyi bozuyor. Şunu alın şu kadar da şu ayeti şuradan Madde Suresi'nden çıkarın. Bunu diyememişler. Düşünenler olmuşsa da yapamamışlar. Yaptıramamışlar. Neden? Çünkü İnna zikr. o Kur'an'ı biz indirdik. Beynalolu hafızon onu koruyacak olan da ancak biz Hazreti'nin muktezasıınca koruma sözü almış tek kitap. Bu koruma sözü aldığı için amel ve tatbikatın koruması ayrı. İsteyen inanır, isteyen inanmaz, isteyen uygular, isteyen uygular, o başka. Ama metin değiştirilemeyecek. Metin değiştirilemeyecek sözünü aldığı için Hazreti Kur'an bundan endişemiz yok. Bu değiştirilemeyecek. Şimdi eli kitabın yaptığı başka bir şey. O ne? Kitabın metnini değiştiriyor. Yani Efendim rejim meselesi şudur budur, e, fakir fukara yaparsa bizine bunu hemen taşlıyorlar, ediyorlar. O zaman efendim eğer zengin soylu bir e, hükümdar Melik oğlu kızı bu işe düştüyse hahamlara geliyorlar. Diyorlar ki burada bu işin bize uygulanmaması yeterli değil, bu işi kitabına uydurun diyorlar. Bunlar da elleriyle yazıyorlar. Ve oradaki rejimse veya celdeyse yüz sopaysa onu siliyorlar. Sildikten sonra oraya efendim zina edenleri eşe ters bindireceksiniz. Yüzlerini de siyah boyacaksınız. Sokak ortasında dolandıracaksınız. Herkes YouTube yapacaklar. Böylece cezaları gitmiş olacak diye Allah'ın kitabına Tevrat'ın metnine koyuyorlar. Sonucu Kur'an-ı Kerim diyor ki فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيْد۪يهِمْ Vay o kimselerin haline ki kitabı elleriyle yazıyorlar. فُمَيْكُولُونَ هَذَا مِنْ Ha Burada yapılan bu. Sonra da diyorlar ki bu Allah katından geldi diyorlar. لِيَشْتَرُوا بِيْتَمَنَنْ كَلِيلَ Bununla da az bir baha, bir menfaat e, celbetmek hükümdarlarında talep ediyorlar. Bunu çünkü 10 kişi, 20 kişi hani İznik Konsolu mu diyorlar? Ne İznik diyorlar? konsili var. Konsili var. E şimdi bu İznik gibi burada mesela bir kişi iki kişi itiraz ediyor. Muhammed işte sallallahu aleyhi ve ahir zaman şu şudur budur. Hemen onu orada öldürüyorlar. Kendi aralarında dışarı çıkarsa bu papaz bizi ifşa edecekti. Onu da orada gömüyorlar. İznik'te bir Tufan amca vardı. 85-90 yaşlarında vefat etti bir 15-20 sene evvel. Mesela biz Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri ona gitmiştik. O orada kazıda yani kilisenin içinden çıkan kemiklere... Efendim orada gömülen adamın kemiklerin çıktığına kaç bin yüzlerce sene sonra. Onlara anlatıyordu mesela. Çok da yaşlı, meraklı bir, zeki bir adamdı. E şimdi burada yani sırrını verecek olanı da gömme suretiyle elleriyle yazıp bu Allah'tandır diye yutturma. Ondan sonra fevellü'l-l-mimmah Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların başına gelecekleri Fevellü'l-l-mimmah kazandıkları paralar sebebiyle yazıklar olsun onlara. Şimdi orada bu durum vardı. Efendim işine gelmeyeni ayeti değiştirilmesi veya bir recim var kapatıyor üstünü. Efendim eskiden bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da e geldiler. Abdullah ibn selam onlardandı fakat Müslüman olmuştu. Abdullah ibn selam olmasa kimse bir şey bildiği yok çünkü e, sahabe-i ümmi bir ümmet oldukları için Tevrat'ı bilen yoktu. Abdullah ibn selam o Tevrat'ı ezbere bilen bir alimleri olduğu için iman etmişti. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme o da zaten baştan ee, bir imtihan maksadıyla gelmişti. Ama bazı sorular var. Onlarda bir derste yapılabilir. Onlarla efendimiz Aleyhisselam'ın cevaplarını alınca bunu ancak bir peygamber bilebilir. Tevrat'ın şifrelerindendir bunlar. Siz bunları bildiğince göre ben size inandım. Levlem <gülüyor> teku Bu zatın hiçbir mucizesi olmasa bile var uyum bir kebir haber. Manzarası söylüyor peygamber olduğunu diyerek. Yalnız sana şimdi heyetler gelecek ya Resulullah. Beni bir perde arkasına koy da Onlarla görüşmenin akabinde ben icab ederse çıkarım dedi. Bu heyette Abdullah bin Suriye vardı. Fedek'ten şaşı. Bunlar geldiler. İşte bazı sorular sorular. Cennete elin ilk nedir? İşte kadın çocuk niye bazen ana tarafına çeker? Bazen niye babazına? Böyle ince ince bir sorular. Tevrat'taki şifreli sorular. Bunların hepsine doğru cevaplar alınca hepsine sadakta sadakta doğru söyledin. Doğru bildin doğru bildin. E sonunda sana vahi kim getiriyor? Cib Cibril getiriyor. Deyince aa işte işi bozdun şimdi. Cibril bizim düşmanımızdır falan. Cibril sevmezler. Biz Mikail'le aramız iyi falan. Mikail bolluk meleğidir. Cibril harpleri zelzeleri yapar falan. E bu durumda e, bütün doğru söylediğini dediklerini bir anda tekzip ederek madem vahiy o getiriyor biz sana inanamayız falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman aranızda Abdullah aleyhi tanır mısınız? Tanırız. Nasıl bilirsiniz? O seyyidine o bizim efendimiz olur. Efendilerimizin oğludur. E o zaman o bana inansa siz inanır mısınız? Haşa senin gibi rezilen, yalancıya inanmaz deyince perdenin arkasından çıktı mübarek. Yahu siz bu kadar sene Tevrat'ta okuduğumuz, beklediğimiz ahir zaman peygamberi bütün efsafı tutmuyor mu? Siz alim insansınız biliyorsunuz bunu. Bak hepsi tutuyor ben bu zata iman ettim. Siz niye aksi gidiyorsunuz falan deyince bunlar hemen bir ayak üstünde pazarlığı bozarak. Oo bu bizim en rezil adamımızdır. Zaten bunların bunun babaları ataları da bozuk adamdı diye bir meclis elafı çevirdiler. Ondan sonra abla Resulullah Efendimiz Resulullah Rasulullah hep yanında bir hakem gibi el kitapla arasında kaldı. Şimdi orada da yine e, şeyler bir soylu aileden erkek kadın zina ettiler. Bunlara Tevratta recim cezası var. Acaba Muhammed'e gelen vayide bir kolaylık olur mu diye Efendimize geldiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ben size Allah Yani Yahudi şeriatında da rejim cezası vardı. Bu sefer onlar Efendim sallallahu aleyhi ve sellemden bir kolaylık bulma umuduyla geldilerse de Kainat'ın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben sizin kitabınızla size hükmedeceğim. Çünkü siz bana inanmış değilsiniz. Sizin kitabınızla size hükmettiğim zaman cezanız budur. Yok bu değildir, şudur budur. E getirin Tevrat'ı. Efendim Ulfet Yubit Tevrat. Getirin Tevrat'ı. Fethi'ye okuyun ilk önce bu doğru konuşuyorsanız. Tevrat'ı getirdiler fakat böyle okuyan lar üzerinde parmakları kapatarak konuyu geçiştirirken orada redimlere atlarken Abdullah'ım selam mesela gelip kaldır elini bakalım diye. Kaldır altın oku bakalım şimdi İbranice okunduğunda redim çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haklı oldu. Tevrat'ı da Allah'ın ona bir Tevrat'ın hükmünü de bildirmiş oldu. Meydana çıktı. Yani burada anlatmak istediğimiz şu. Ehli kitaptan söz aldık. Hakkı izlemeyeceksiniz. Ama diyor az bir menfaat karşılığı Sırtlarının arkasına attılar. Feb-i ne kötü şey satın aldılar. Cehennemi satın aldılar. Cenneti sattılar. Tabi bugün de aynı şey var mı? Vardı. ücret karşılığında. Var ama bizim şimdi örtmek... bu programı yapmamızın sebebi bu ilmi emaneti gizlemeyip neye mal olursa olsun açıklamak. Haktan ayrılmamak gayesiyle biz efendim bu soruları cevaplandıracağız. Halkımızı evet. aydınlatacak. ara vereceğiz ve devam edeceğiz. Çünkü... Cübbeli Ahmet Hoca kimdir diye soracağız ve kendisinden kısa bir yaşam öyküsü alacağız değerli izleyiciler. Kısa bir aranın ardından. Bu programda ne yapmaya çalışacağımızı, her hafta hangi konuları konuşmaya çalışacağımızı söylüyoruz. Tabi e, ekranlarınıza da yansıdığını zannediyorum. E, bu programın bir bölümünde sonuna doğru sorularınız olursa o soruları cevaplayacağız. Bir hayli sorunun geldiğini ee, az önce e, bilgisayarımızdan gördük. Bu soruların tabii hepsine birden cevap verebilmenin zamanımız açısından e, yetmesinin çok kolay olduğunu söylemek zor ama e, birbirinin benzeri sorular var. O sebeple e, kategorize ederek olabildiği kadar çok sayıda soruya da e, burada cevap vermeye çalışacağız. E, bu ilk programımız ilk programımızda bu programı niçin yaptığımızı bu programın içerisinde nelerin yer alacağını, hangi konuları konuşacağımızı e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Paylaşmaya çalışıyoruz. Ve tabii bu programın konuğu Cübbeli Ahmet Hoca kimdir sorusunu soracağız şimdi. Kendi ağzından Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyeceğiz. Efendim, e, Cübbeli Ahmet Hoca kimdir e, sorusuna e, hangi cevabı veriyorsunuz? Şimdi bazı şeylerimiz var herhalde. Tercih mehaller kısa da evet. e, şeylerde yapılmış. Yani sizin web ya. siteniz var mesela. O web orada sitesine giren izleyicilerimiz e, orada e, sizin ayrıntılı e, öğrenebilirler ama herkesin bu imkanı olmadı televizyon aracılığıyla evet. da çok geniş kitlelere ulaşıldığını biliyoruz. Kimsenin Merak ettiği konularda bile açıp mesela çok basit sorular var. Bir e, İlmihal kitabından çok kolaylıkla birkaç dakika içerisinde cevabını alabilecekleri soruları SMS yolda izleyicimiz soruyor. Soruyorlar tabii. Böyle bir e, tembellik alışkanlığı var galiba. Evet, evet. Bizde kolaycılık da var. O sebeple e, sizin ağzınızdan yani bir tercümeyi e, hal. Evet biz yani tanınmaya tanıtılmaya değer bir vasfımız yok. Bunu böyle görmüyorum ama. Yani insanlar o zaman şu soruyu sorma hakkımız var. şimdi demin konuştunuz. Ramazan boyunca konuştunuz. 10 bin liraya hitap ediyorsunuz. Bu hakkı, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz diye i̇şte sorma hakkımız var. İşte demin ilk bölümde var. onu yani demer kattım ya. Evet. ilim alimlerin gerdanlar üzerinde Allah'ın emanetidir meselesinde biz burada bir zorunlu vazife yapıyoruz. Yani mecburen konuşmak durumundayız. Bir de şimdi sizin kanalınız mesela vasıtasıyla biz davet edildik. Bu davet nedir? Bize bir dayatma yapılmadan şunu konuşma, şunu konuş denmek sizin bildiğin, doğru bildiklerini gel anlat gibi bir imkan sunuldu bize. Şimdi hele böyle bir imkan var iken biz bu sefer bunu değerlendirmediğimiz zaman tam ahirette e, yani kötü bir duruma düşeriz. Çünkü letemurun ile bil maruf mutlaka iyiliği emretmelisiniz. Yani iyi bilinendir. Şimdi bazıları da şöyle diyor. Yok hoca efendim eee Konuştuğu gibi yaşamayan bir adam gibi bayağı bir benim hakkımda mesela eleştiriler evet. yapanlar o. Konuştuğu gibi ya yaşamayan bir adam. Şimdi konuştuğum illa doğru olmak zorunda. Bir defa. Yaşantım da illa doğru olmak zorunda. Ama arada fark var. İnsan mutlaka doğruyu konuşmalıdır. Ama mutlaka doğruyu yapamayabilir. allah Allahü Teala niye doğruyu konuşmadın diye adamı mazur tutmaz. Mutlaka mesul tutar. Çünkü konuşmakta mazeret yok. Ama amel meselesinde herkes kuldur. Peygamber olmadığına göre insanlar, peygamber olmayanlar hakkında mutlaka ile fiilinin çelişmesi bir durumu söz konusudur. Herkes hakkında. Yani hata payı, bir zelle, bir günah, küçük günah, oldu ki büyük günah. Büyük günah da işlenebilir. Yani sahabe-i kiramdan dahi, efendim, kolu kesilen olmuştur. Ki bu ne demektir? efendim? Hayır konu geldi şimdi bunu sormadan edemeyeceğiz. Şimdi ama bakıyoruz. tabii yalanlar da var. Hayır ben başka bir şey sormak evet. istiyorum. Şimdi özellikle cemaatlerimize dini topluluklara bakıyoruz. Onların hepsinin başında özellikle tasavvuf ekolünden gelenlerde işte seyri sülük tabir edilen bir silsile bir yol iz takip ediliyor. Ve e, oralarda işte hoca efendi, şeyh efendi durumunda o cemaatin başında olan otorite, o kişi e, neredeyse bizim bildiğimiz peygamberlere özgü ismet vasfıyla e, vasıflanmış muamelesi görüyor. Yanlış, ehli sünnete muhalif. Enbiya masum, evliya mahfuzdur diyoruz. Peygamberler masumdur yani günah işlemek istese de işleyemez. İstektilmez. İstektilmez. Ama veliler böyle değil. Korunur, tabii diğer halk gibi korumasız değilse de güne düşebilir. İmam-ı ki mektubatında bu işin piridir o, müceddidi Elfisani'dir, ikinci biri müceddidi'dir, ee, bir nakil yapar. Diğer kitaplarda da var ama İmam-ı Rabbani süzgecinden geçince biz daha kuvvetleniriz o rivayeti nakletmekte. Mesela Cüneyt Bağdadi, Sultan-ül Arif'in, Arif'lerin padişahına soruluyor. ''Helyeznil Arifu Billah'' ''Bir adam arifi Billah olmuş.'' Artık bu öyle kolay bir şey değil. Şu anda Mısır'da Kaire'de önüne gelenin altına arif Billah yazarlar. Öyle değil. Yani Allah'ı hakikaten bilen, vasıl, ermiş denilen, serisülükü bitirmiş, bütün makamları bitirmiş. Allah'ı bilmek ne demek? Marifetullah'ın yüksek makam. Hel-i Yezli'le Billah, arif Billah makamındaki biri zina yapabilir mi? diyor. Yani zinaya düşebilir mi? Mesela şimdi dense ki bir peygamber zinaya düşebilir mi? Bunun cevabı bellidir. Düşmez. Düşemez mi? Düşemez. Nizdet verdilerse, ısmet sıfatı vardır. O büyük günahtan da, küçük günahtan da, nizdet, masumdur. Peki, evliya hakkında bunu diye biliyor muyuz? İşte evliyanın başına soruyorlar bunu. Cüneydi Bağda diye soruyorlar. Yapmaz, diyemiyor. Yapamaz, diyemiyor. Cevabın şeyine, tahtetine bakalım. Ve kane emrullahi, kader ve okuyor yani okuyor. Allah'ın hükmü ezelde yazılmış takdirde ne varsa başa gelir mahalindeki azap sürecini atkerim işte okuyor. Yani düşebilir. Ha burada hemen tevbe şu fark vardır. ısrarcı olmaz. Tevbe kapısı açıktır. Tevbe eder, makamına tekrar iade edilebilir. Ha bunlar ayrı bir konu. Şimdi burada ama yanlışlar şu. Ben Allah'ın izniyle insanlara şu garantiyi veriyorum. Ben eğri sünnet açısından ben zaten öbürlerine demiyorum. Mesela diyorum ki adama, efendim, sen selefiysen, Şiiysen, efendim, e, mürtezile mensubisen, cebriyedensen, kaderiyedensen, mürciyedensen, 72 fırka bunlar. Ha, benim görüşümü kendine göre yorumlayıp da bu doğru konuşmuyor diyemezsin. Çünkü ben ehli sünnete göre konuştuğumu baştan ikrar ediyorum. Bana ancak Ehl-i Sünnet'ten olan bir adam eleştiri getirebilirse, Ehl-i Sünnet metinlerinden birine göre, şuraya uymadı senin sözün ve görüşün veya fıkhıyı konuşuyorsam, dört mezhepten birine uymadı. Dördünün de haricinde kaldı. Ee, hakkına sahiptir. O da kaynak göstererek. Bunların bunu. hepsini konuşacağız. konuşacağız. Çünkü size yönelik, sizin görüşlerinize yönelik itirazlar da var. O da önümüzdeki evet. günlerde önümüzdeki yok, haftaların zaten yok. konuları. Şimdi benim, benim görüşüm, din adına görüşüm olma yetkisine sahip değilim. Çünkü en azından müçtehit olmak lazım. En azından mukallit bile olacak kadar ilmimiz yok. Ve şu anda mu mukallit durumundaki yani fakih durumunda bir insan kalmış zor diyebiliriz. Fakih, o eski fakihlere göre yani bir Osmanlı zamandaki fukaha'dan bile eser yok, nam yok, şan yok ortada. Gölge kalmamış. Efendim, kitaba bakıp kitabı doğru anlayan adam bulursak ne mutlu bize. Mahfuzattan konuşan da çok az. Kitabı okuduğunda doğru anlayabiliyor mu acaba? Bu kadar seviyenin düştüğü bir ortamdayız ama adamlar İmam-ı Azam da hoca ben de aldım ben kasap mıyım diyecek kadar İleri giden Hayır. ilahiyatçılar meydanı doldurmuş. Şu görüşler de var. Özellikle ilahiyatçıların, tabii ilahiyat fakültelerindeki hocalarımızın farklı görüşleri var. Öte yandan önümüzdeki günlerde konuşmak arzusundayız. Önümüzdeki haftalarda. Allah bana akıl vermiş. Kur'an hep akla yönlendiriyor. Evet. Ne vermiş. Evet. ne akılun, efeleate Yani Niye kafanızı çalıştırmıyorsunuz? Ha. Ben okurum. Ya yani, tabii buradan yola ne çıkarak diyorsak, olmaz beş vakit Kur'an'da farz veya hadiste farz mütevatir şey. Ama benim aklım bunun üçe inmesine kail ise Allah bana demiş yani, ki aklını kullan. akıl veya işte zaruret yani o da e, çok Onlar farklı şeyler. Akıl la vahiy çatıştığı zaman aklın hükmü yok. Akıl vahyi anlamak için var. Akıl çözmek için değil. Gönderileni anlamak için var. Dini konuları kastediyorum. Tabii ki. Tabii ki. O başka. Evet. Zaruret, o zaten dinin bir nev'i. Fıkıhtaki bir konuda zaruret bahseder. O zarurete göre zaten sana o imkanı vermiş. Ayak takılamıyorsan otur demiş. Oturarak takılamıyorsan kafanı, kafanı da sallayamıyorsan gözlen olmaz demiş. Namaz senden düştü demiş zaten. Adam fitre verecek, oruç tutamıyorum. Fidye vereceğim, param da yok vermeyeceğim. Bir şey lazım değil, bitti demiş. Zaten o zaruret dinin içinde. Evet. Evet. Şimdi ee... onun için ben eli sünnet dışına çıkmamayı taahhüt ediyorum. Bütün dinleyenlerimize bunu söz verebiliyorum. Ben onları el üstüne dışında sapkın görüşlere asla yönetmeyeceğim. Yönlendirmeyeceğim. Beni dinleyenler bundan Allah'ın izniyle korunacaklar. Ha, öte taraftan efendim sen böyle konuşuyorsun. Şimdi benim evvela ne deniyor? Konuşana bakma, ne konuştuğuna bak. Şimdi konuştuğumuz haktır Allah'ın izniyle. Bundan eminiz. Bundan eminiz. Fiiliyat babına gelince biz... Bir liderlik şeyinde değiliz. Hayır konuştuğunuzda da hata yapmaz mısınız böyle bir Allah ihtimal? yapma da yapmam. Tabii çünkü o bilmediğim şey konuşmam. Mesela şimdi siz bana fıkhi sorular sormaya kalkacağınız evet. zaman ben size diyorum ki kaç defa ilk görüştük birkaç kere dedim ki sakın bana e, önceden bildirmeden fıkhi konuları sormayın. Siz de dediniz ki kolan yaptısı bozar mı gibi çok basit evet. sorular. Ben yine diyorum ki olsun yine ben önceden bileyim. Niye bunu diyorum? Çünkü ben bütün fıkhı bilen bir adam değilim. Dolayısıyla en basit dediğimiz bir konuda takılabiliriz. Ben diğer hocalar gibi efendim bilmediğime bilmiyorum demekten utanmam. Dolayısıyla milleti meşgul etmeyelim o anda cevabımız hazır değilse. Ama o noktada ben bunu bilmiyorum, bunu bakmam lazım, sormam lazım. Bazı hoca efendilerle ihtisası olanlarla istişare etmem gerekebilir diyeceğim konular çıkar. Onun için yanlış yapmam dediğim o. Bildiğimi iyi bilirim, bilmediğimi konuşmam, önceden sorulan her şey hakkında da Allah'ın, İslam'ın cevabı vardır mutlaka, onu da araştırırım. Araştırırsam da sağlam kaynaklardan araştıracağım için, yani Allah'ın izniyle orada ehl sünnet Eli sünnetin dışına çıkılan bir durum olmaz. Ama nedir? Bir zaruri konudur da, Hanefi'ye uymamıştır da Şafii orada taklit etmişizdir bir zaruret varsa. Bu ehl sünnet dışına çıkmak demek değildir. Töp içinde kalmak bu, o, şartıyla. İtikadi itikadi mezhepler kadar. Matüridi ve eşari. Orada da matüridi ve eşari'nin dışına çıkma. Çünkü itikatta matüridi ve eşari. Şimdi benim e, düşüncem önümüzdeki hafta inşallah izleyicilerimiz takip etsin. Bütün insanlara da tebliğ etsinler. Biz Allah için konuşalım. Onlar da bu tebliğde iyiliği mutlaka emredin. Kötülükten ne yedin. Yoksa Allah en kötülerinizi başınıza geçirir. En iyileriniz evliyanız duasıca kabul edilmez. Bu belalar gelmeden diyor, iyiliklere millete duyurun, kötülüklerden sakındırmaya çalışın. Hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifin bu vatanın milletinde daha müreffeh hale gelmesi, daha huzurlu olması için, yani Allah'ın başımıza kötü insanlar musallat etmemesi için, kötü efendim dış güçlerden bir baskılar gelmemesi için, vatanımızın çok daha güçlü olması için bu hadis-i şerife göre aramızda iyilikte yardım olacağız takvada yardımlaşacağız. Günahlarda, nefretlerde, düşmanlıklarda yardımlaşmayacağız. Ve taavunü alel birri ve takva. İyilikte takvada yardım edin birbirine. Bu yardımdır. Siz yardım ediyorsunuz, ekranı açtınız. Biz geliyoruz benim bilgimiz varsa konuşuyoruz. Bunlar hep katkıdır. Yardım iyilikte yardımlaşma ayetinin emrini tutmak bu. Takva haramlardan sakınmak ki bu işte onun malını gasp etme, onu dövme, ona efendim tecavüz etme, onun Efendim vurma, kırma, kalp kırma bu bunlar takva Bunları zaten. konuşacağız. Yani sadece itikadi değil ameli mezhep. E, de e, Mezhepler konusu çünkü o da ben 70'li yılların tartışmaları arasında e, hatırlıyorum. Canım peygamberin döneminde e, mezhep mi vardı? E, dolayısıyla e, illa bir mezhebe bağlı olmak gerekir mi e, diyenler vardı. Bir başkaları da onları mezhepsiz olmakla e, adeta dinden çıkmış gibi bir muameleye maruz kalmakla suçlarlardı. Hasılı bu tartışmalar hala evet. var ve devam ediyor. Şimdi ee, ben onun için burada elehem felehem. Yani en mühimden başlamamız gerekiyor. Neden? Ben yarına hak alacağım ama emin değilim. Siz bana bu imkanı bugün veriyorsunuz. Yarın belki zaruretler olur veremeyebilirsiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Olanı değerlendirmemiz lazım. En önemliyle insanları meşgul etmek lazım. Ha Ramazan-ı Şerif ayrıydı. Elbet. Çünkü iftar öncesiydi, her gündü. Dolayısıyla Ramazan'ın faziletlerinden teravisinden güncel faziletleri insanları tevcih ederek bayağı bir camiye, cemaata, teraviye katkımız olduğunu zannediyorum. Ama şimdi biz burada programı diyelim ikiye bölmek düşündüğümüz zaman ilk bölümünde ben itikattan bir eli sünnet itikat itikat risalesi e, benim yazdığım bir eser. Şimdi bu itikat risalesinden ders takip edeceğim. Niye? Çünkü ben bunu çok kısa yazdım. Benim diğer kitabım 600 sayfalık kitabım da var, 1000 sayfalık da var. Ama evet. bunu 90 küsur bir sayfa tuttum. Sebebi ne? İtikadi konularda ilmi kelamın felsefi e, derinliklerine girip de deliller de insanları boğmamak, delilleri anlamak veya karşı tarafın delilini çözüp sonra onu reddedip derken adam onu anlayana kadar canı çıkıyor ondan sonra tak o yanlışmış bir de öbürünü anlamaya çalışıyor falan. Bu işlere boğmadan, bu kısa risaleden âmentü esaslarından, eli sünnete göre bir adam eli sünnet olmak için nelere inanması lazım falan falan bu konuyu en mühim olarak bunu görüyorum. Çünkü amelde müsamaha var. inançta müsamaha yok. Aksi halde eli sünnet itikadın dışında giden yani inançlarınızın e, Kur'an'a, sünnete, sünnete uygun, uygun olması, uygun olması. Ama, ve bir de anadan, atadan gelenek, görenek usulü e, tabi olunan atadan gelen e, e, din e, din e, usulünde bir taslihte bulunmak bir gözden geçirme yapmak yoksa halkımız elbette ki Ahmet biliyor ama bir de detaya girmek. Mesela Allah'a inandım derken Allah Celle Celaluhu hakkındaki bir sıfatlarından yola çıkarak Efendim parmağıyla yukarı gösterip yukarıda Allah var gibi bir ona mekan isnadından tutalım. Arşa oturdu diye bu efendim Vehhabi akımının uydurduğu göktedir, yerdedir hesaplarından çıkalım. Yani milletin itikadını böyle bozmak istediğim noktada bir Allah'a iman hakkında neler konuşabiliriz veya bir vatandaşa Allah hakkında bana ne anlatabilirsin dendiğinde o adam ne konuşsun. Bu arada mutabıkız ee, ama bu bölümde e, Cübbeli Ahmet Hoca kimdir'i biraz e, irdeleyelim istiyorduk. Ee, e şimdi bu kim, birikimi mülke sebatı kimden temeldir, ders aldı, biz, hangi evet, eğitimleri gördü, hafız mıdır e, gibi böyle e, size ilişkin temel, temel e, şeyleri, e, konuları yani paylaşalım. Yani millette hakkında bilmedikleri bir şeyler olursa merak ettikleri o buradan duyabilsinler. Şimdi biz efendim 1965 senesinde e, İstanbul Fatih Çarşamba'da e, merkezde orada Kuvacı Dede mahallesi var. Orada e, doğdum. E, babam Girasun Göreli'den e, çocukluğunda 7 yaşlarında Draman'a yerleşmiş. Ailecek babası annesiyle. Annem Samsun Çarşamba'dan e, onlar da e, tabi orada doğmuşlar sonra İstanbul'a gelmişler. Yani Karadeniz menşeimiz oluyor iki taraftan da. Yalnız babamın geliş tarafı Buhara'dan. Yani dedeler köydeki herkes biliyor ki Buhara'dan Gümüşhane'ye gelmişler. Oradan e, sahile inmişler. İşte Kolara'da ve Bağdat salgında kırılmışlar. Dedemiz yaşamış, inmiş sahile. Oradan Efendim ben doğdum tabii birkaç yaşlarımda babam beni hep camilere götürüyordu. Yani insan üç yaşlarını falan 3 dördü hayal meyal Hatırlayabiliyorum yani üçü dördü hayal meyal Ama ondan evvel de Kucakta da yani yürüyemezken de götürülüyormuşum ee, Orada bizim e, Çarşamba'da İsmaila Camisi var İsmaila Camisi'nde Mahmut Efendi Hazretleri imam o zaman Onun üstadı Alaeddin Efendi Hazretlerine Biz yetişemedik 60'da vefat etmiş Mahmut Efendi Hazretleri de Efendim e, Trabzon Of'tan e, Ali Adel Efendi onu gelmiş bulmuş e, bandırmada askerken manevi bir zuhurat olmuş o, o hususta da bir kitap hazırlandı bir 100 sayfalık Mahmud Efendi Hazretleri de çok önemli bir şahsiyet kimdir bir de onun detaylı bilgisini daha yeni şu anda baskıya hazırlıyoruz ahıs çıkacak inşallah Sizin yani bir heyet çalışmasıdır ama benim tabi gözden geçirmemle e, efendim baskıya gidecek inşallah o da çok daha bu meseleleri çok meraklılar var bir de yanlış yanlış yorumlayanlar var. Onlar da oradan geriden bir de o bulabilirler. O yakında çıkar. Onu haber ederiz. Şimdi bu Mahmut Efendi Hazretleri askerliğinde bandırmada askerken, Alaaddin Efendi'ye şeyhi görünüyor. 40-50 sene evvel vefat etmiş Ali Rıza Hazretleri. O da orada tekke camisinde yatıyor. Bandırmanın hemen merkezde iskeleden bandırmada o zat. Ee, Mahmut Efendi onu tanımıyor tabii yetişmemiş. Ama o askere gittiğinde bir evliya mezarı var mı diye soruyor. Gidiyor o zata ben sana alim olarak gelmedim diye kabrine müracaat ediyor. Ehli sünnet işte bunlar hep tevessül, işte istikazı bunlar hep şirk denen, şu bu denen şeyler. Evet. Halbuki bizim tasavvufumuzun olmazsa olmazları bunlar. O zaten kabrine gidiyor. Allah dostları ölmez. Allah yolunda ölenler ölü değil. Ayetleri var zaten. Diyor ki ben sizin huzurunuza alim olarak gelmedim. Yani hafız alim ama ben bir boş olarak, kalbim boş olarak sizi ziyarete geldim. İşte bana himmet ...buyurun şeklinde bir müracaat yapıyor. Bunun üzerine Ali Zahif Efendi... 40 sene evvel e, vefat ettiği halde... ...Ali Aydar Efendi o zaman... ...İsmet Baba tekkesi var çarşambada hala... ...yani camidir şu anda tabi... ...orada bulunan Ali Aydar Efendi'ye zuhur ediyor... ...diyor ki bandırmada bir... ...askerde bir emanetim var... ...gel bunu al diyor... ...Ali Aydar Efendi de yüz yaşlarına ...zor yürüyemiyor zaten efendim o zamanlar... ...hemen erkenden gemiye gidiyor... ...vapur bekliyor kaç saat bir cuma günü geliyor falan neyse... O araştırıyor, ediyor birkaç gün içinde o askeri buldurtturuyor. Mahmut Efendi orada şundan tanınmış, mukabele okuyormuş falan. Cemilerde oradan bir hafız var. Hafız asker falan. Oradan tanınıyor. Orada tanıyanlardan uzun bir kısa onun detayını yazdık. Şimdi Mahmut Efendi bu vesileyle askeri bitirip bitirmez Davut Paşa kıştasına geliyor. Orada tamamlıyor. Yani oraya tayini çıkıyor. Oradan da Ali Adar Efendi ile izinlerinde de görüşme imkanı buluyor. Ali Adar Efendi o arada oğlu Şerif Gürbüzler abi vardı. O İsmail Ağa camisi de İsmail Efendi Şeyhülislam o Osmanlı'da tabi orası da harabe halinde cami kılmış orada bazı insanlar mesken tutmuş içinde yiyor içiyor yatıyorlar o mezardan bir kol çıkıyor daha ne durursuz bu camiyi tamir etmezsiz Osmanlıca bir tabirle bir ikaz geliyor o da babası Ali Adel Efendi'ye anlıyor Ali Adel Efendi hemen biraz maddi durumu şey maaşları şey var Osmanlı'dan kalma ondan sonra o paralarla camiyi yaptırtıyor o arada mademde askerden geliyor, o oraya imam oluyor. Benim babam da orada o zaman, Şerif Bey falan da vardı o Fatih Koleji'ni yapan. O da o İsmaila Camii'nin yapımında bulunan o ekipte. Babam da mesela o pöllöylen, işte yardım toplayanlarına falan Osman genç. Osman mu söylüyorsunuz? Ee, şey, Osman Ağol. O, o şey cami yapılıyor. Mahmut Efendi oraya imam. Babam o aralarda orada ezan okuyor. Sesi de çok şey. Yavuz Selim'den okuduğu Kasımpaşa'dan duyulurmuş. Mesela onu herkes ben anlatıyor. O zaman yapılaşma bugünkü gibi de değil o Şimdiki ses gitmez tabi. Yani İsmaila'dan okunan Balat'tan duyulurmuş. Tabi ses gürültü yok yani. E bir sırt orası. E sırt, tabii yükseklerden olduğu için. Orada müezzinlik yapıyor vesaire. Bu durumda bir Mahmut Efendi de imam olmuş. Ben de 65'te doğduğumda 60'ta Alaeder Efendi vefat ettiğine göre E demek ki 5 sene daha Mahmut Efendi Hazretleri irşat vazifelerine başlamış. Camide bir İnsanlara tebliğlerini yaparken e, babam da ondan haşır neşir oluyor yani. E, görüşüyorlar samimi. O zaman da çok azca böyle. Da bir safca mağar falan, normal. E, ben işte e, doğduktan sonra hemen bir iki yaşlarımdan beri kundaktan beri he, babamın nikahını Mahmut Efendi kıyıyor. Yani benim doğduğum nikahı. Efendim e, o kıyıyor. Duasını o yapıyor. Ondan sonra biz doğuyoruz. Bir ara verelim. verelim. E, sizin ondan tam doğumunuzda edelim. Edelim. E, bir ara vermiş oluyoruz. Efendim çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Belanız hoca kimdir dedik. Işin, Tam doğum anında başından verdik. beri bizim tabi bunlar tesadüf olamaz. Hepsi takdir ilahi olarak. Doğduğum ev bizim bahçesi hemen bitişik yani bahçe tekke. Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretleri'nin hulefasından Seyyid Ahmet İzzettin Efendi yatıyor orada. Lokmacı dede derler. O Mute yani doğduğumuz evde hemen bahçemiz o. Yatırlar. Çok sevdiğim yatırlar. Evet. Yani hayatım boyunca hemen dünyanın ucuna kadar uğrunda gittiğim bir Allah halveti, dostları. Bir halveti dergahı mı var? Orada yani. bir halveti dergahı var. Şu anda da restore edilmiş. Orada doğdum. Artık o havalar önemli. Yani doğduğun yerin yanındaki havadan beri geliyor. Şimdi babam beni, beni tahminlerime göre tabii yani bildiğime göre ondan duyduğuma göre bir Kundak'ta götürüyormuş. İsmail i̇şte Ağa Camisi'ne. Ondan sonra efendim, Rahmetli Hasbi vardı oranın müezzini falan. Onlardan da duyuyorum tabii. İşte sen e, hep bizim kucaklarımızda büyüdün. Şudur budur. Sonra ben üst 4 yaşlarımı böyle hatırlıyorum. Yani tabii camiye gittiğimi, yatsı namazlarına. Ondan sonra Mehmet Ağa Camisi vardır orada. Mehmet Ağa Camisi'nde ben 4 yaşımda mıydım dedim. İlk Amine Resulü okuttular bana. Mesela o benim için unutulmuyor. Çünkü o heyecanlandım, ettimler Yanlış mı okudum da mu bilmiyorum ama cemaate Ahmet-i Resulü okudum. Mehmet Ağa camisinde. Bunların hepsi böyle. Aklımda kalan bunlar. Ondan sonra e, Mahmut Efendi Hazretleri'nin e, çocukluğumda tabii 4-5 yaşlarımda e, oralarda yine o çocukluk oynuyordum. Tabii demek ki Şimdi merdivenlerden iniliyor camiden. O kenardan sarkmış mıyım? Ne yapmışım? Babam da bana bir bağırırken Üstad Hazretleri demiş ki, bağırma demiş, onun terbiyesini bize bırak, karışma ona demiş. O o löfü söyler hatırlar, ondan beri de karışmadım diyor, yani karışmam da, da hakikaten. E, o arada 5-6 yaşlarda orada bir e, fare efendi vardı, hala da sağ Allah selamet versin. O da tercilik yapıyor, hem Üstad Hazretleri'ne hizmetlerde bulunuyor o zaman. Onun tercih dükkanında da böyle bir e, tahtadan rahleler yapılmış. Orada bir 5-10 çocuğa Elif Bey'e Kur'an okutuyor o. Bir yandan da efendim e, şalvar cübbe dikiyor. Terzi. Caminin tam karşısında. O zaman o şimdiki binalar falan hiçbir şey yok. Efendim yani 40 seneye yakın 40 evet. seneyi konuşuyoruz. O Sonra oradan bir geri sokağa gitti. Orada bir dokumacılar vardı. O dokumada, o herhalde tek dükkanlar orası yıkıldı falan. Bu sefer bir geniş bir yere geçildi. Dokuma tezgahları da gürültü o gürültü. O karakolu o sırada orada. Var köşede karakol. O arkada böyle baya bir dokuma tezgah gürültüleri arasında o da bir bölümüne tercih şeyini koydu makinesini. Yine oraya bizim rahleleri dizdi. Biz orada okuyoruz falan. Orada bir 5-10 kişi oluyoruz ama 3 tane Ahmet var. Bir İhsan Efendi hocamız vardı Allah rahmet eylesin. Onun oğlu Ahmet var. Bir, Doktor Hikmet Bey vardı meşhur o zaman Fatih'de. O da merhum oldu. Onun oğlu Ahmet var. Onlar sağ. Bir de ben. Şimdi bu sefer yani 7-8 kişiyiz. 3 tane Ahmet var. Böyle olunca işte Var Efendi işte Ahmet gel, Ahmet git. Dersini yaptım Ahmet derken hangi Ahmet? Şeyi çıkınca ben de cübbeye çok merak. O zamandan benim resmim de var. 6-7 yaşlarımda. Var mı? Tabii. Cübbeli sarıklı fotoğrafım var. O, efendim, bir dergide de çıkmıştı o zaman. Ee, o şeyde, herhalde benim cübbelahmethoca.tv sitemde olabilir o. Yani hani bu sonradan takma yakıştırma değil. E, hatta şalvarın dizleri de çok şey, yıpranmış oynamaktan. Yani bir yandan da dışarıda o, oynuyorum demek ki. Dizler yıpranmış, çocukluk. Ama cübbe var üstümde, sarık var. Çok meraklıydım. O şeye, Mehter'e, keskin dedin, işte Cettin deden, Neslim baban. ...onları söylüyorum falan ama onları hep hatırlıyorum. E, davul yok tabi evde, şeyi davul yap, yapıyorum. Annemin e, çamaşır koyduğu le, tekneyi, naylon şeyleri. Onu davul gibi yapıyorum, işte elime bir şey buluyorum, onunla ona vuruyorum falan. Cübbe, babam mesela cüppe bulamazsam, babamın ceketini giysem cüppe oluyor bana. Böyle efendim çocukluk oyunlarımı hatırlıyorum mesela. Devamlı cami, kibritten efendim böyle caminin etrafını çiziyorum. Mihrab binber yapıyorum. Sonra e, kibrit çöplerinden cemaatlar yapıyorum. İşte, önce gelenler, safa girenler, arkada duranlar, işte geldi, saf düzüldü falan. Oyunlarım da bu. Zaten o zamanlar oyun falan pek yoktu çocuklara oyun malzemeleri bu kadar. E, o arada işte, hocamız da benim bu cübbeyi sevdiğim için bana terzi. Cübbe dikti. Efendim, cübbe var dikiyor, diktiği için. E, öbürlerinde de cübbe şalvar o zaman da böyle bu yaşta falan cübbe şalvarlı bulunmadığı için Efendim Cübbeli Ahmet yani hangi yani, Ahmet lafına Cübbeli Ahmet. E, oradan e, geliyor cübbeli. Geliyor bu burada kaldı ismi de geçer. Lakap her zaman ismi geçer zaten. Doğru. Evet. Ee, yani 5-6 yaşlarında itibaren. Evet, evet. Bu, bu çok doğal. Üzerinizde. Yani yoksa bizim kendimize bunu kend ihtiyar edip e, lakap olarak seçip böyle bir riya gösteriş malzemesi gibi böyle bir şey değil bu yani mecburen konut Ben konutu. böyle algılandığını biliyorum da onun için özellikle ha, e, sormaya şey yok, çalışıyorum. Öyle bir şey yok. <gülüyor> yani daha sonradan ben, zaten e, bunu hocam da anlattı uydurulmuş. bir dergide. Evet. Arif dergisinde bir röportajı var birkaç ay evvel. O benim çocukluğum hakkında da biraz anlattı. Orada da kendi sağ zaten. O onu takmış yani. Üç Ahmet'ten. Hangi Ahmet? ayrımı için cübbe Ahmet oldu. Bu da öyle bir kaldı ki ne hikmetse daha bunu çökemeyiz. Yani şu anda Ahmet Mahmut Ünlü falan. Geçen Malatya'ya gittik. O Ahmet Mahmut Ünlü'nün daha hassas tanımaz. biraz dönemler geçen derken bayağı bir 7-8 seneler evvel. O 25-30 sene evvel de gitmiştim de şimdi o zaman hassas olduğu 28 Şubat'tan çıkma dönem. Eee izin vermişler ama demişler ki afişlere cüppeli yazmazsanız. <gülüyor> Onlar da Ahmet Mahmut Ünlü yazmışlar dernek. Beni çağıran dernek. E tamam doldu gündüz bayağı bir 3-5 bin kadın, akşam bir üç bin... ama bu 8 sene var. 3-5 bin erkek falan. Ondan sonra biz döndük. Telefonlar, şeyler. Biz ne bilelim Ahmet Mahmut Ünlü sensin. Efendim, halkın çoğu duymadı. Gelemedi. Yani bir daha gel. Şimdi çağırıyorlar. Gidemiyorum pek. Takatım da kalmadı ama yani demek istediğim artık Hayır, o... çok gençsiniz. Niye takatim kalmadı diyorsunuz? Şeker rahatsızlığı beni bayağı yıprattı. Sesimi bileşti. Ramazan'da bayağı zorlandım her akşam şeyinde. Bayağı ilaçlar, haplar falan. Şimdi mesela bugün Cuma'dan sonra biraz dinleneyim dedim falan, bir uyanıp şekerim 62'ye düşmüş ne gözüm görüyor ne bir şey, kalktım göz görmüyor abdest alacağım takatım yok böyle bekledim ettim de diye kıldım ondan sonra tabi size sözümüz var programa kalktık yola çıktık buraya geldik e biraz ben muhabbetten açılan bir insanım böyle konuşmaya başlayınca Allah için sizin gibi kardeşlerle abilerimizle hasbihar sohbette bir muhabbet oluyor bana böyle ama şimdi de belki çıkmıştır 300'lere şimdi bakamadım. Çünkü neden? O meyve suyu falan içince de fırlıyor bu sefer, ani fırlıyor. Evet. Onu dengeleyemiyorum. Şimdi e, tabii var. içerisinde bir de olayın eğitim e, tarafı var. Nereden, kimden, nasıl dersler aldınız şimdi, e, sorusunun cevabını da öğrenelim. Efendim, şimdi bu ilk işte Elif B'dir. Böyle ne diyorsunuz Sıbyan Mektebi gibi e, şeydi. Amentüler sayılır işte sıfatı zatiye, sıfatı bu diye. Allah sıfatları hayat ilimsemiyor basar gibi bu şeyler e, ilk eğitim diyelim. Çok önemli bir eğitim ama. İlk eğitim ama çok önemli bir eğitim. Çünkü neden? Bir gün Frankfurt'tan dönüyorum. Ramazan yine gece üçte. uçakta boş. Bir kadıncağız. Yani 50-60 yaşlarında başı da açık. E bizim de tabii o zaman böyle bir meşhurluğumuz da o kadar yok. Camiada tanınıyoruz da. Genel halk tanımaz. O da orada efendim ben de karşı şeyde oturuyorum. İşte hocam diyor her sakallı. İşte hocam derler. İşte hocam bir şey sorabilir miyim falan. Ben de bir şeyler okuyorum. Kadir gecesi miydi neydi öyle hatırlıyorum. Dönüşte mübarek gece biraz virtlerimiz var. Dua yapacağız falan. Konuşmak istemiyorum. Fakat tabii ayıp olmasın diye. Buyurun falan dedim. O zaman da Ramazanlar'da biri çıkıyor. Şimdi isim vermeyeyim. O ilk meşhurlardan. O ilk meşhur oldu. Şimdi pek ismi itibarı biraz azaldı. Hilayet hocalarından. Yaşanlı rojeyi mi O He. da He, Şimdi o... Ee, bayağı bir ortalığı e, almış götürüyor fakat alın yazısı yoktur. Ee, şeyini o zaman çıkartmış. Savur programlarında alın yazısı yoktur falan. Şimdi Sıbyan eğitiminin önemine müşah veriyorum. Bu kadıncağız da Eskişehirliymiş. Bana dedi ki hocam ne var? Felence hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben dedim ki ya mübarek kadı gelirse Frankfurt'tan buraya 3-3 buçuk saatte geleceğiz. Ben ona göre bir dualarım, Kur'anlarımız var. Şimdi eğer bu kadın da başı açık diye ben öyle hesap ettim. Halbuki yanlış. Ee, dedim ki, düşündüm ki, kısa pratik yaptım. Dedim eğer dedim bu kadıncağız e, başı açık olduğuna göre onun sempatizanı olabilir gibi yorum yaptım. Şimdi dedim eğer öyle olursa ben de yani yanlış görüşleri var dersem ne yanlış, niye yanlış biz İstanbul'a zor ineriz yani. Hiçbir şey okutmaz bana. Konuşma laf laf lafı açar diye. Bu dedim ki, siz dedim nasıl düşünüyorsunuz? Dedim ki önce bir ona zarf atayım onun bir görüşünü alayım ona göre hareket edeceğim. Bir aile diplomatik davrandı. <gülüyor> de, dedi ki, bence yanlış görüşü var dedi. Ben de dedim nereden bu kanaata vardınız? Dedim. Alın yazısı yok diyor dedi ya. Bize dedi çocukken dedi ve bir kaderi gayri ve şerri alın yazısı kader, hayır şerri Allah'tan yazılmış dedi ya. Bu kadar dedi hocalarımız yanlış mı öğretti bize dedi ya. Şimdi ben dedim yani siz dedim bazı müftülerden bile daha şuurlu bir Hanım, kardeşimiz çıktınız dedim yani. Çünkü öyle müftüler var, onlar da alın yazısını inkar ediyor yani. Siz dedim daha ehl-i sünnete uygun itikattasınız dedim. Bu itikadınızla devam edin, Allah'ım korusun. Kader yani, konusu bir aile sıkıntılı bir konudur o, ama o konuyu konuşmak o lazım. O çok önemli bir detaya girilmesi lazım. Zaten ben itikattan başlayınca, zaten Ahmet Ünün 6. maddesinde geleceğim ve onu inşallah ispat edeceğim. Ama sizin soru şekliniz farklı olur tabii, detaya gireriz. Biz şimdi Ovar Efenden bu eğitimi aldık. Ondan sonra hafızlığa başladım. İlkokula giderken. E, fakat e, şey demedim ben şöyle bir e, adamım ki bir şeye yöneldim mi onun hakkını veririm onu tam yaparım. Ama o arada başka işleri de yapmam girmem. Girdiğim zaman yarım yamalak olur. Hal böyle olunca tabi ilkokulda da e, okurken hafızlığı biraz beceremedim ben. Beceremedim e, 8 sayfa yaptım. Sekiz, yani her cüzden 8 sayfa. Her cüzden 8 sayfa yaptım. E, baktım sıkıldım, bunaldım. O arada işte ilkokulu bitirdim ama camiye devam ediyorum. Üstad Hazreti'nin e, sohbetlerine, her şeylerine. İşte Fatih Koleji'ne gittim bir sene. E, oraya giderken biraz bir sene kadar o irtibatı kestim. Kumrulu Mescid'e taşındık. Kumrulu Mescid'e taşınınca e, İsmail biraz da uzak kaldı. Oradan da işte mektebe git gel falan. Orada takdirname aldım işte liseden, şundan, yani İngilizceden şundan hocalarımız da çok memnun oldum. Ama bir cuma yine hutbeye gittim. Üstad Hazretleri de bir buçuk, iki saat, bir buçuk saat fena hutbe okurdu. O zaman İmam Adi Başçağı da şimdiki bütün o müftüler, hatta çoğu da emekli oldu. Hepsi İsmaila'ya gelirlerdi. O üstadın şey, usulünü çok severlerdi. Bir hutbeye gittim. Mübarek yine beni artık o hutbede o manevi şeyle, o havayla neler geldiyse dayanamadım yine böyle. O Arapça eğitimine, işte ayet hadi ezberleyebilsem, şöyle okuyabilsem, şudur budur. Indi elini öpme, sen neredesin, şudur budur. Çabuk, efendim, sana okutacağız, Arapçaya başlayacaksın, işte medrese eğitimi lazım, şudur budur. Tabi medresedeyken böyle medrese kursu yok. Cami yani, camide de imam kendisi resmi görevli olduğu için okutuyor. Orada halakalar var, e, ders halkaları. Ben de e, orta birden çıktım. Yani ayrıldım. Öğretmenler, müdürler çok şey yaptılar, israrcı oldular, çok başarılı, Şu durumda Biz dedim dışarıdan sonra alma imkanları var. Dışarıdan alırız. Şimdi bu hafızamın güçlü olduğu bir zaman hafızlıktır, eğitimdir. Buna yönelirim. Bir sene, iki sene kadar. O arada 11, işte yaşlarımda, 11, 12. Yaşlarımda efendim ben camide Arapçaya başladım. emsile bina usulü. Fakat bende şu var. Bende satış çok. Çene kuvvetli. O zamandan beri tak tak Siyasi işlere de bile giriyorum. Yani 7-8 yaşımdan beri hazır cevap. Yani bütün meclislerde 60 70 yaşlı adamlarla atak oluyorum. Yani siyasete de bulaşıyorsunuz. Yani yorumcuyum yani. Ona buna laf atıyorum. Siyasi faaliyette değil yani. Faaliyet değil. tartışma. 7-8 yaşımdan beri büyük adamlarla 60'lık 70'lik adamlarla çata çat tartışabilirim. Ve suçturacak laflar da bulurum. Hazır cevap hemen susarlar. Yani şöyle bir tarih hesaplıyorum. Ee, i̇şte ortaokul bir filansa. 77-78 gibi yıllar herhalde. Evet. İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin filan. Belki Ecevit Hükümeti'nin kurulmuş Yani işte önce Milli Nizam. Şey, MHP. Milli Nizam da değil de. Me, MHP. işte onların koalisyonları fena oluyor o zaman. E, bayağı bir böyle şeyim var. Takibim var. Haberleri. Şunu buluyorum. Şu bulayım. anda da takip ediyor musunuz? Ederim. Ondan sonra efendim Nasıl e, takip edersiniz? Televizyon, gazete? Haberlerden, şeyden öyle siyasetçilerle görüşme fırsatım yok. Siyasetçiler Ama haber... size gelmez mi? Ee, yani epey, zaman, epey yerinde, zamandır referandumda... yok. Epey zamandır yok. Öyle mi? Epey zamandır gelmez. Mesela bu referandum sürecinde kapı çalan olmadı mı? Yok. Gelmedi. Yani epey zamandır bir gelen yok. Yani gelmiyorlar diye biz de kurtuluyor muyuz neyiz? O da Allah'ın bir hikmetidir yani. Olanda hayır var. Onun için onu da karıştırmayalım gelmesinden. Efendim Allah onları da muvaffak etsin, hayrı yaptı, doğruyu buldursun hepsine. Biz duacıyız. Ondan sonra demek ki ben bu sefer birkaç ayet hasbocadan falan ezberliyorum. İşte benim zikrimden yüz çevirenin yaşantısı darol, ve mene arazan zikri mesela. İlk vaaza başladığım ayet bu benim. Ama ben bu ayeti okuyorum bir yarım saatte falan da öyle bir satış yapıyorum ki yani tebliğ. E, tabi dinleyen ben 11 yaşındayım tüyüm büyümüş bir şeyim yokken e, dinleyen bu bayağı bir hafız hoca diyor, o behme kapılıyor yani. E, bu sefer e, tabi bu bayağı şey oldu e, ondan evvel beni işte yine Üstad Hazretleri'nin o vardı Abdullah Hoca falan Allah selamet ederse onlarla Trakya'ya şuraya buraya köylere gidiyoruz biz 10-11 yaşımızda bizi götürüyorlar. Köye gidiyorlar camide bir ayet bir hadis okuyacaklar cemaati falan. bazı köylere gidiyoruz mesela Cami kapalı, kahve dolu. Cami hiç açılmıyor. muma hiç. İnek ölmüş içinde, haberleri yok. Mesela girmiş inek diye. Kapı rüzgardan kapanmış, çıkamamış hayvan. Kokudan durulmuyor yandan geçen falan. Böyle köyler böyleler o zaman. Oralara gidiyoruz. Ezan aylarca okunmamış. Çıkıyoruz bir ezan okuyoruz. Ondan sonra onları camiye çağırıyoruz. Camiye gelmezse kahveye gidiliyor işte onlara. Biz çocuğuz. Ama o büyükler mesela diyorlar ki bize Efendim bak diyorlar bize 5 dakika konuşan yabancıya yarım saat konuşur. Onun için siz efendim e, namazı kıldıramıyor tabii daha çocuğuz namaza imam olamayız ama namazdan sonra mesela Kur'an'dan aşır biliyoruz. Efendim hafızlık arkadaşlarım da var yanımda. Birisi aşır okusun, öbürü de bize. Yani bir mülüs arkadaşız. Yani onlar yaşlı. Bize 5 dakika veyahut da bir dakika neyse bir şey konuşur. İlk başlıyorum Avuzu besmeni çekiyorsun bakamıyorsun tanıdığın adamlar olduğu için amcalarına büyüklerin yüzüne bile bakamıyorsun. O bir dakika konuşmak o kadar zor ki. Bir dakika ne kadar uzun bir şey aslında yani laf bulamıyorum kelime. O bir dakika iki dakika böyle deneyimlerle beş dakikaya çıktığımız gün dediler ki şu beş dakika cümleyi ya yani tamam ezberecilik ama doğru konuşuyorsun yine. Ama beş dakikayı konuştuğuna göre bize siz dışarıda yarım saat konuşursunuz. Biz buna başlayınca biz öyle öyle başladık. Ondan sonra Ramazan geldi. Ramazan gelince bende birkaç ayet hadis. Ama şöyle o zaman bir İsmaila Cami'nin orada bir medrese var. Es eski Osmanlı. Yankı yapar onlar. Kubbeli onlar küçük küçük. Oraya giriyorum kimse yokken. Baya bir konuşuyorum kendi kendime. O yankıyla yani camide gibi. Bunlar e alıştırma yani. Kendi kendime konuşuyorum ayet okuyorum, adıç okuyorum, adı okuyorum, mana veriyorum bir şeyler mi? Kimse yok. Baktım ki cümleler arka arkaya geliyor bir yarım saat, 20 dakika, yarım saat şey edebiliriz. Sermaye var. Böyle olunca bizi o zaman Kasımpaşa'da Cami Kebir'de oran efendi vardı. İmamla ortak kulüpse tayin olmuş. Üste i̇şte Kemal Efendi var. O oraya görevli olmuş falan. Gel bizi Cami Kebir meşhur merkezi bir cami. Biliyor cami Kebir'e gel de kendinden sonra bir sohbet yap. Yani en başta başladığım noktalar. Efendim cami-i kebirde biz ikinden sonra bir sohbet yapıyoruz. Millet ağlayan, ağlayan. Bir de şu var. Hani Zeybun Yetekellem'u diye bir hadiste şey var. Kurt konuşuyor, kurt konuşuyor. Arap müşrikleri kurt konuştuğunu duyunca gelmişler. Kabilelerine kurt konuşuyor. Bu sahih hadiste de geçer. Ee, kurt da bunlara diyor ki, ya diyor aranızda bir peygamber var. Yedi kat zamanın fevkinden vahiy getiriyor. Ona daha çok şaşmanız lazım. Benim konuşmama niye şaşıyorsunuz? Bu sahte de, de geçer. Mucizelerdendir. Şimdi burada da çocuk konuşuyor. Yani içerik de tamam ama burada çocuğun konuşması, o yaşta bir çocuğun konuşması başta başta bir haber. Ne söylendiği kadar, kimin söylediği Kimi de önemli, önemli. önemli. Bu sefer ne oluyor? Ta Bursa'dan, o zaman İlyas Efendi var Allah rahmet etsin, işte Yeşil Cami imamı falan. Kalkıyorlar, yaşlı başta hocalar, Kasım başıya geliyorlar. Ben de, de görürümde heyecanlanırım diye. Arka odalar var orada. Sağlı sollu, iki mah şey var yanlar. O yanlarda duruyorlar. Konuşma bitince geliyorlar. Falan bir teşvik bana böyle ama camit oluyor. Ondan sonra biz o zaman tabii bu sakal üzerine çok duruyoruz. Sakal bırakan var mı falan? Bir günde 40 kişi falan ayağa kalktığı var. Bıraktık. Dua sakal duası yapalım. Bir sakallı bir neşeler, bir hevesler falan. Böyle dünya toz pembe yani. Şimdi tabii başımıza neler gelecek haberimiz yok sonra da. Ondan sonra Kasımbaşı cami gibi o zaman Fatih Müftüsü şimdi unuttum ismini falan. Babamın bir arkı babam o zaman ilim yayma cemiyetinde falan. Hakim Abdülkavi Beşer başkan o zaman. Böyle önemli insanlar, Albay emeklileri, şunlar bunlar. Hem eşraftan hem hafız hoca insanlar hem de resmi makamlarda, bürokraslarda olan insanlarla oturup kalkıyor. Ya müftüyle görüşelim. Müftüye götürdü ben bizi. Müftü bana ne soruyor? Ben o kadar hatırlamıyorum. Ya da sen güzel konuşuyorsun, şey diyorsun. Yani 11 yaşımdayken bana böyle bir vesika verildiğini biliyorum. Yavuz Selim Camisinde. O zaman Arap Ömer o efendi vardı Allah rahmet eylesin. Bilmiyorum, kaybolmuş bulunamamıştı o mübarek. Onun nöbetinde Yavuz Selim'de konuşuyorum. Oraya doluyor geliyorlar. Koca Yavuz Selim teravide cami doluyor. Kazımpaşa'dan 300-400 genç geliyor. Oradan bir şey geliyor. Niye hikmettir anlamıyorum. Oradan efendim Gül Cami'ye gidiyoruz. O zaman da babam çok itibarlı. Yani araba altımda şoförüm var. Ya bir hoca geliyor para istemiyor. Bir de arabası var şoförü var. Para almadan konuşma yapıyor falan. Halk böyle o, o zamandan kalma hala halktan var. Gül Cami'de onu hatırlayanlar yaşayanlar var. Çok da uzun bir sene değil yani. Tabii 76. E, koyduk. 70-77'ler 76, 70, 70 70, falan. 76-78. 70, 70, 70. 70. evet. Şimdi oldu. hal böyle olunca biz baktım ki ben. Büyük bir itibar başladı. Her dakika beni talep başladı. Efendi Hazretleri'ne geliyorlar. Davetler i̇şte, var. Davetler var. İşte bize de gönderin hocam. Bize gönderin. Şu köy gönderin. Efendim şu açılış var, şu var, var. Aa, Ama bizim sermaye aynı. Yani tamam biraz çene var ama yarım saat, bir saat. Her gittiğin yerde aynı şeyi konuşuyoruz. Bu olmaz ki. <gülüyor> ne yaptım ben? Baktım ki ilim eksikliği var. E bir de hocam hocam deme başladılar yani. 80 yaşında adam elime eğiliyor. Bu sefer sıkıntı başladı. Ben dedim ki ben ortadan kaybolup ilim tahsil etmem. Yani ciddi manada bir eğitim almam lazım. Buna kararı verdim. E, o arada da Rize'den e, Resul Börükbaşı Hoca Pazar'da Diyanete bağlı kursu var. Kurs hocası. Onun çok iyi bir edrese eğitimli. O da Zavendikli Mustafa Efendi var. Yakında vefat etti. Rize'de büyük bir cenaze oldu ya haberlere yansıyan hep gittik. O üstadımızdan icaze Mücaz. Osmanlı eğitimi üzere çok güzel hoca olduğunu duydum. Ben baktım ki bu evde ben yapamayacağım. Çünkü o zaman Çarşamba'da araba yokken babamın çok iyi arabaları falan var. verizeye gittiniz. Yani onu Rize'ye gitmeye zorladım ortamı biraz. Biraz itirazlarla karşılaştım annemden ailemden. verelim ondan sonra evet. Tamam. Ee, değerli izleyiciler devam edeceğiz. Rize'de neler yaşandı sorusunun cevabını arayacağız. Ama önce kısa bir aramız var. Devam ediyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile beraberiz. Cübbeli Ahmet Hoca kimdir sorusuna gençlik ve çocukluk dönemine aldığı eğitime ilişkin sorularımız var ve o dönemine ilişkin ...anekdotları da sizlerle paylaşıyoruz. Ee, evet, 11 yaşında... Evet. ...kürsüye çıktınız. Kürsüye çıktık. Hem de müftülük yazısıyla. Ondan sonra Ramazanlar'da terazi sohbetleri yaptık. Fakat bu ilmi yetersizlik... ...şimdi millet hep hocam hocam demeye başladı. Bende de bir hocalık yok. Yani bazı şeyler kalıp... ...ezberlerle gidiyorum. Bu sefer korktum. Dedim ki yani... ...yarın bir gün yaşta biraz ilerler. Sonra hoca değilim... ...desek de kimse inanmaz. Ondan sonra madem biz ya hoca olacağız... artık. Efendim ya da bu işi bırakacağız. Bu sefer Rize'de bir Hurst Efendi vardı. Allah rahmet etsin. O Rize'den geldi. Dedi ki işte pazarın Tütüncüler Köyü'nde şöyle bir e, Kur'an kursu var. Orada güzel bir eğitim var. Köylüler sevecen, cana yakın falan. Hiç ben de o zamana kadar yalnız başıma minibüse binmemişim. Yalnız başıma otobüse binmemişim. Böyle kız gibi evde büyümüşüm. Ben evden camiye, camide karşımızda İsmail'e. Biz... O zaman tam karşısına oturuyoruz. Doğduğum ev değil de daha aşağıda. Hiç yol iz bilmem. Yani böyle kendi başıma hiçbir yere gidemeyen bir tipim. 13'ün çekindiler. Yani ailem. Annem bilhassa çok şey yaptı. Babamdan bir. Babamın şu iyiliği var bana. Ya çok iyiliği var da şu iyiliği efendim hatırlanılmaya değer. Dedi ki karşısına aldı. Ne istiyorsun? Yani okul okumak mı istiyorsun? Yoksa bu Kur'an eğitimi, dini dini eğitim mi? Almak istiyorsun. Kararını ver. Ben senin kararına saygı duyacağım. Önünü açacağım dedi. Ee, ben de ben dedim okulu dışarıdan da sonra alabiliriz. Zaten pek de bir şey alamadım. İşte orta liseyi aldım sonra ama efendim ben bu dini ilimlerin tahsilini istiyorum. Ben buna merham var çocukluktan beri ama yeterli bir şey alamadım. Bu sefer tamam dedi oğlum. İstediğini yapalım dedi. Ben İsmaila Camii'nde bazı hocalarım var. Şimdi Hüseyin Kocaman hocam vardı. O şimdi imamdır Gerede'de. Ondan izara kadar okudum falan bir şey. Ama yine ben ezbere gidiyorum. Yani bir bir sökemedim yani. Söktüremedim yani. İzhar, kafiye falan. Orada bazı hocalarından okuyorum. Ee, Hızır Efendi rahmetli Mahmut Efendi Hazretleri'nin damadı, şehit olan Zırali, evet. Muradoğlu hocamız. O çok halebi falan fıkıhtan şundan da bayağı bir okuttu. Evinde yedirdi, içirdi. Çocukken biz yatırıyorduk, kaldırıyordu, Böyle bir insan. Görülmemiş bir insan Allah rahmet etsin. onlardan çok istifade etti. Fakat e, o arada Hürşit Efendi deyince Resul Hoca kimmiş, neymiş? Gönlüm bir rizeye meyletti. Çünkü neden? Duymuştum ki ilim için altı şart var. Yani ilme ulaşmak için zeka lazım, hırs lazım, yeterli miktar meblağ lazım maddi. Zaman lazım, üstad lazım, gurbet lazım. Kimse vatanında yahut yuvasında, evinde, ailesi içerisinde bir yere varamamış. Hal böyle olunca bu gurbeti tercih ettim. Biraz zorluğu tercih ettim. Rasul Hoca arada misafir geldi. Tam o arada ben ona sarıldım, ettim. Hocam beni okuturum, okuturum ama anam baban lazım mı? İşte Mahmut Efendi Hazretleri izin almak lazım evladım. Ben seni nasıl götüreyim böyle? Efendim, yok ben gelmek istiyorum falan. O zaman konuyu açtık. Annem razı olmadı, çok bayıldı ayıldı. Hal böyle olunca biz babamla anlaştık. Dedik ki yaz tatili gibi, iki aylığına memleketlerde bir tatile gidiyor diye. Ama iki tane bavul az oluyor. Annem dedi bu iki aylığına benzemiyor bu bavullar ama neyse falan. Biz öyle anneme iki ay sonra döneceğiz dedik. Babamla da öyle anlaştık. Üstad Hazretleri e, bana baştan bir kenara çekti beni. Dedi bu Resul Hoca benim dedi, e, talebelerimdendir. Ama dedi, ben seni de dedi biraz uzaklara göndermek istemiyorum. Ee, burada yanımda şey etsem, ben de okuturdum seni dedi. Dedim efendim siz çok meşgulsünüz, bütün dünya size akıyor, geliyor. Ben kısa zamanda yetişmem lazım, siz nereden bana vakit ayıracaksınız, müsaade edin gideyim falan. Peki o zaman dedi, ama ben okuturdum seni dedi. Kendisinden okudum ama e, daha fazla vakit ayıracağını söz verdi. Ben yine de dedim, bir gideyim de döneyim dedim. Ondan sonra müsaade aldım ama çok itiraz edenler oldu çevreden. ...babama arayanlar gönderme ufak çocuk... ...şudur budur... ...müdahil çok... ...o zamanlar insanlar birbirlerinin aileden çok ilgileniyorlardı... ...böyle sevdikleri ailelerle... ...çocuklarıyla çok... şimdiki herkes kendi derdine düşmüyor... ...kendi çocuğuyla ilgilenemiyor adam... ...ondan sonra baya müdahaleler olmasına rağmen... ...biz atladık... ...rizenin yolunu tuttuk... ...orası da tabi lisan... ...komoksanda olan, hakiki laz olan yerler... E, ...lisan bilmiyoruz, bir şey bilmiyoruz... ...ama tabi Rasul Hoca bizim dilimizden konuşuyor... ...onlar da Türkçe konuşuyor ama... Bir acemilik, hasıl oldu. Bağırarak konuşuyorlar, dağdan daha seslenmeler falan. Biz tabii İstanbul'da bir şey, yani bir çekince şu ama Resul Hocam'ın şefkati böyle kucaklaması etmesi, beni diğer kursta değil de evinde ee, bir ara e, ilk günler alışayım diye misafir etti. Sonra ben tabii talebelerle beraber olmayı tercih ettim ama yok, sıcak su yok, işte şeyler yakacağız da edeceğiz de efendim... Ee, bitlenmeler, pirelenmeler bunlar boşun bu usulü bu. Olmadan olmuyor. Ee, Sırtça köşklerde, pekattaslarda hakikaten olmuyor. Yani bir çile çektim. O noktada ama öbür talebelerine nazaran çok da köylü çok sahip çıktı. Hepsi efendim çamaşırlarımızı alıyorlar, şunu yapıyorlar. Her hafta biri misafir ediyor. Hafta sonunda falan. Nasıl bir muhabbet, sevgi. Ondan sonra ben derslere başladım. Şimdi ben Gider biz orada dayı. Şey. E sen İstanbul'da vaz ediyor musun? Musun? Cüppeli Ahmet Hocaz. E ne oldu? Cuma geldi. ilk ilk hafta vaz açık. Yani bari biz burada ilim tahsiline geldik. Burada da beni hoca diye meşrulaştırmayın. Bu sefer olmaz. Sen İstanbul'dan geldiğin için Muhammed Efendi'nin yanından vaz açık. Cumada bir vaz ettik. E bu sefer her hafta dediler sen bize vaaz edeceksin. E bu, ondan sonra oralarda da başladık. Yok Pazar'ıydı, Ardeşen'iydi, il ilçeler, Rize, Trabzon. Her hafta bir yerden çağırmaya başladı. Ya bu yine ilme darbe vuracak. Çünkü bir yerde oturmak lazım sabit. Neyse o arada biraz bazılara gezdik. Hocamla beraber de gezdik. Dersleri aksatmadık. Yalnız hocama ben dedim ki hocam benim vaktim çok yok. Ben kısa zamanda çok kitap okumam lazım. Normal müfredat 20-30 kitapsa biz 60 kitap okuduk. Yani normalde 10 senelik tahsil veya 20 seneye de uzanabilir. Bir tahsil. Şehleri de okuyoruz. Haşiyeleri de okuyoruz. Molla Cami denen bir kitap var. Merfuat'a kadar okunur normal medre. tümünü okuyoruz. İzar'ın metni şer'i okunmaz. Biz Adalı'yı okuyoruz. Şunlar bunlar. Maksudun şerri matlum okuyoruz. Bu hiç olacak işler değil. Ben de diyorum şehirleri de okumamız lazım hocam. E bu sefer hoca değil. Bence de, bu talebe buna şey, ayak uyduramaz. Ne olduk? Evde biz ders başladık. Gece üçe kadar uyutmuyorum. Gece üçe Hocam benim acil yetişmem lazım. Her gece Allah razı olsun. Hanımının yanını terk edip gece üçlere kadar efendim okuduk okuduk. Yirmi ay. Yalnız yedi ay üzerine bir geldim. O zaman direkt gelemiyoruz. Uçakla benim şeye geliyoruz. Ankara'ya mı neyse aktarmalı neyse geldim. Üstad Hazretleri 7 ay sonra telefon telefon yok köylerde. Sabit telefonda yok. Ay, 80 öncesini konuşuyoruz ay, zaten. Şeye inindik, iniyoruz pazara. Orada bir lokantacı var tanıdık. Oradan telefon ediyoruz da işte. Aylarda bir kere bir yerle görüşebilirse Annemle mümkün görüşmemeye çalışıyorum. Ağlayacak mı, ağlayacak da beni de sıkıntıya sokacak diye. 7 ay hiçbir hemen hemen görüşmedik. Bu sefer bir izin yapalım dedik. Geldim. Burada tabi bütün kez başımı sardı. İsmaila demek İstanbul yani merkez. Bütün hocalar şeyler. Ne okudun ne ettin şudur budur. Üstad Hazretleri hemen bir ibare oku bakayım. Bu işin usulü ibareden geçer. ibareden biraz beni okuduca baktı ki ibareyi güzel söküyorum. Dedi ne kadar iznim var? Dedim yedi gün. Yarın dönüyorsun dedi. Dedim efendim bir iki gün kalayım ben. Şimdi buraya tekrar alışırsın gitmek istemezsin dedi. ...çok iyi sökmüşsün dedi. Ben bilsem daha önce gönderirdim. Doğru gidiyorsun. Beni ikinci gün geri gönderdi. Bir daha gittim. Zaten o sonra bir daha dönmedim. 20 ay üzerine. Biz e, Şimdi benden evvel bir icazet oldu orada. Bir 20-30 kişi kadar e, diplomalarını aldılar. E, orada caminin içi anca doldu falan. Üstad Hazretleri de misafir davetli geldi. O görüştüm birkaç kere kendisiyle Rize'ye falan... ...seyahate geldiğinde köyüne falan... Ofa ...ben gidiyordum. Rize'den öyle bir hasret gideriyordum. Ama İsmail e akın akın benim peşime gelmeye başladı. Çünkü ben oraya gittim bir ayda bir bir minibüs adam geliyor. Kimisi bir hafta kalıyor beni sevenler şey edenler. Orada ben şehir şeyini bulmaya başladım. Yani hem köy ilim tedrisatı meşgul olmuyorum hem de hasret çekmiyorum. İstanbul'dan haberler geliyor şunlar bunlar benim için tabi zor çünkü ben alışmamışım gurbete. Ondan sonra efendim e, sohbetlere vaazlara çağrılıyorum. İcazet merasimi olacağı zaman dedim ki hocam dedim. Bütün dedim Trabzon'dan beri müftülerden izin alalım, bir vaazlar yapalım Cuma'da, davet edelim halkı, icazet merasimine. Olur dedi, gittik işte, Ofun merkezinde, Rize merkezinde, Trabzon merkezlerinde, her yerde bir vaazlar, işte şu efendim, hafta merasimimiz var. Biz, bizi de çok tanıdılar, çünkü 20 ay oradayız ya, her ay bir yerlere gidiyorduk. Bu vaziyette, efendim, akın akın, 3 yani otobüs İstanbul'dan kalktı babam o zaman, işte tuttu, bütün hoca efendiler falan, o zaman... E, Mahmut Efendi Hazretleri işte İhsan Efendi rahmetli hocamız Ahmet Vanlı Hoca şunlar bunlar meşhur hocalar artık hep e, otobüsler onlar yola çıktılar buradan biz de oradan falan ben şimdi hesaplıyorum benim hep böyle bir şeye kafayı takarım bir âli himmetliğim vardır yani burayı ben bu cami değil hocam bu tarlalar da dolar mı yani buralar bir dolsun yani burada biz Allah için okuduk ama e, bir de bir merasim olsun şeyde ya evladım buranın merasimleri bellidir yani bir iki bin kişi gelir üç bin kişi geldiğimiz zirvedir yani köy burası 12 kilometre tepedeyiz pazara. Kaç şeyleri art verin. Dağlarından yaz kış karı görüyoruz orada biz. Devam doğrunun karşısındayız yani. Ya yani bu sefer gelirdi gelmezdi. Dua ediyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum çok kalabalık olsun. Ben benim böyle bir şeyim o zaman çocukluğum. Hakikaten o o zaman Milli Gazete'de de çıktı resmi falan da vardı. Saklıyorlardı. Bir pende yok da şu anda. O durumda 12 kilometre köyün yolu doldu. Araba. Civar 4-5 köyünde 10-20 kilometre o yollar şehirde. O yolların hepsi doldu. O çaylıklar, maylıklar her taraf adamdan gözükmüyor. Birkaç çay alım yerlerine de kadınlar girmiş. Çay alım yerleri yıkılan oldu. izdamdan Ondan sonra pazarın o zaman belediye başkanı hem de e, şeydi yani muhalif bir partidendi. O merağından muhalif derken yani? yani bu işlere sıcak bakmayan diyelim. O, yani CHP'li e, mi demek istiyorsunuz? Yani o zamanki şimdi bilmiyorum oraları kimler almıştır da o zaman öyleydi. Hiç yani bu taraklarda bezi olmaz düşündüğümüz. İsimleri de tabii hocam hepsini bilir de ben hatırlamıyorum. O kalktı geldi 8 saat yollarda kalmış. Ama herkes dağılsa da gece geldi. Ben bu işi anlamak istiyorum dedi. Ne sırdır dedi bura. Ve hesap kitap 50.000 bin kişi kadar efendim 80 senesinde 80 senesinde 50.000 kişi dergimiz yok, radyomuz yok, ilanımız yok, bir şey yok. İşte bir azim, bir teveccüh, bir yöneliş, bir samimiyetti ben şey. 12 Eylül darbesi öncesi ama. Öncesi, o kadar. ihtilal öncesi. Orada bir 50.000 kişilik en az. Fazlasını bilmiyoruz. Dönenler çok olmuş. Mevsim yaz mı? Yaz, Ağustos gibi. Yani darbeye artık sayılı günler kaldı. E, çok az, çok az. Orada böyle bir içtima ile ...hoca efendiler sohbetler, konuşmalar yapıyorlar, hafız efendiler açırlar, işte aşere on vezihle okuyorlar falan. Böyle bir Osmanlı usulü bir merasim yapılıp, ondan sonra biz orada da çok kitap toplamıştım bize de gene, Orada eski hocaların kitaplarını dağlarında, hemşinin dağlarında ev yıkılıyor, tahta ev böyle, çıkıyoruz üst kata. Öyle kitaplar, o i̇bn Abidinler şeyler, eski eserler, hemşinli ulema, hemşinler çok alim. Osmanlı'da da çok ulema yetişir, çok zeki bir yer. Şimdi de çok bürokrat yetişir. Hani Ankara'da çok herhalde duyduğuma göre zeki insanlar yüksek mertebelerde hemşinli var. Şimdi orada e, çocuk e, çocuğu satıyor. Biraz kötü yollardan bir ilminde İlbinde bir biliyor. 25 bin lira mı? Neydi işte o zamanki parayla? Bayağı bir kütüphane. Dokuz on çuval sırtlarımızda dağlardan indiriyoruz Öyle kitaplar, kitaplar aldık ettik. Bir oda hocamın evinde kitap. E, kitap hastam, merhamda çok. Onlara bir otobüs tuttuk. Otobüsün altını sırf biz tuttuk işte. Bütün kitapları falan koyduk. İstanbul'a döndük işte. Döner zaten ihtilal oldu. Fakat ihtilalden pek etkilenmedik. Yani ben biz mesela ihtilalde Erzincan'daydık. Sohbetlerdeydik. İhtilal olduğu halde bir sohbetlere devam ettik. Üstadımız Hazretleri de vardı. Onlar Sivas'a geçtiler oradan. Efendim bir tek perşembede bir... E, bere vardı üstünde Berenin içinde sarık vardı Ondan sonra e, Lastik patladı Lastik patlayınca biz kenarda dururken Biri ihbar etmiş O biri de tabi o zaman el koyan Şeyden yetkililerden biri Şey yapmış ihbar etmiş Polis bizi aldı tabi merkezdeyiz diye Polis de bizi aldı şimdi üstünde bere vardı içinde sarık vardı İhbar eden Bunu, asker he, Çıkarttı çıkartınca üstten Alttan sarık çıktı Sarık çıkınca bu bunu çözmeye başladı, çözdü çözdü çözdü çözdü Bununla biri adam mı boğalıyorsunuz ne yapıyorsunuz öbürü diyor, Halep müftüsü müzünme dedi falan. Bir şeyler birisi diyor ki buna 3 aydan takacağız yoksa diyor böyle para cezası olmaz falan. Dedi, durdukça, o arada şikayet eden geldi onları çıkarttı şudur bir de baktı bizim bizim karşı köyden görevden. Eyvah dedi beni rezil ettin dedi ya niye dedim senin rezil... <gülüyor> Ya dedi benim gördüm çektin dedi ya ne yaptık ki rezil ettik dedim ya. Yolda arabada bir lastik patladı genelde duruyoruz ne yaptık dedim ya ondan sonra falan neyse şey yaptılar falan bizi öyle bir sermez ihtilalde benim öyle bir yarım saat bir saat geçmez öyle bir aldılar falan tipten şekilden bir baktılar ondan sonra çıktık düziye gittik yine yolumuza devam ettik ondan sonra ben efendim e, döndüm herhalde o yaşlarda saç sakal daha henüz benim sakalım daha, yok, olmasa gereken sakalım gerek gür yani. değildi zaten yani, yani yaş, baştan öyle sakalımda şey yoktu çünkü jilet vurmadım Ustura vurmadığım için de çok kuvvetli gelmedi yani. Ondan sonra işte şey sen, Ha bu durumda Üstad Hazretleri dedi ki sen iyi bir ilim tahsil etmişsin geldin. Burada camide ders okut. Kendisi imam. Okumak isteyenler böyle yatılı atılı değil. Halk yani talebe geliyor işte bize şey okut falan diyor. E ben de o, bunun işi gücü iyi o zamanlar. Dünya işine memur olmama bir lüzum yok. Dünya işine çalışmama bir lüzum yok. Başladım talep okutma. Bir sekiz sene kadar sekiz saatten olmak üzere bayağı bir halkalar, en az bir on beş yirmi kişi oluyor, ama dinleyici samiin sıfatıyla da bazı yüzlerce kişi olduğu var. Sekiz sene ders okuttum. Kendim okuduğum kitaplardan sarf navi işte, mani beyanpeti işte, fıkı akahit tasavvuf mektubattan falan e, yoğun bir ders ama günde sekiz saat. Oradan elhamdülillah bir ocak tüttü. Yani bayağı bir yetişen, yetişenden yetişen. Şimdi bir yere gidiyorum, kimden okumuşsun? O ondan diyor, o ondan diyor, ondan diyor. Bir bakıyorum torunumun torunu oluyor. ilmi nesepte. Yaşım o kadar yok ama erken başlamanın getirdiği avantajlar. Elhamdülillah daha ne istiyorum ki? Birisi şey bana dua etse, yeter. Onlar, biz çünkü parayla okutmadılar. Bizi okutanlar bizden para almadılar. Biz de okuttuklarımızdan, konuştuklarımızdan para almadık. Bu böyle hasbi olarak gittiği için de bir farklı bir etkilenme boyutu var. Bunu merak edenler bir sefer niye bu kadar adam toplanıyor? Niye bu kadar insan dönüyor? Yok niye reytik oluyor bilmiyorum. Yani bunların bir şey var elbet. Bir sır var. E bu sırrı yani onlar da araştırsalar bir farklılık arasalar fark nereden geliyor o farkı bulabilirler. Herhalde fark yani bu maddi menfaatler efendim bir rütbe makam mevki sevdaları olmamaktan yani bir yere geleyim, şunu yapayım, bir idealim olsun. Şu noktadan sonra bir adaylığımı kere bir koyarım falan. Bunlar olmazsa sırf Allah için, din için insanlara bir şey anlatalım dersen insanlar hakikaten bu halk bir feraset sahibi. Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın dininde de güzeldir diyor hadis-i şerif yani. Ma ra'a'l müslimun e, hasenun fe'ındallâh hasenun. Ümmetim dalalette birleşmez. 3-5 reformist veya 3-5 yandan be, efendim sapan olur ama ümmet topluluğu yani bir eli sünnet salih insanlar, namaz, abdestinde mütedeyyin insanların topluluğuna baktığın zaman bunlar dalalette birleşmiyor yani genel manada konuşuyorum bunu sadece benimle alakalı konuşmuyorum hal böyle olunca biz de okutmalara başladık. o arada şeker hastası oldum işte ben demek ki Rize'den döndüğüm sene çok genç yaşta şeker hastası oldum genç yaşta oldum demek ki ben 80-15 yaşımdayım 20 yaşlarında 18 yaşlarında olmuşumdur da onu ben fark etmedim bir 30 kilo kadar zayıfladım ayda bir 2 kilo veriyorum anlamıyorum niye zayıfladığımı 90 kiloları aşkın idim ee, bu zayıflama neticesinde Halit Gürbüzler abimiz vardı Allah rahmet eylesin o da şeker hastası oldu. Ya Ahmet çok zayıflıyorsun bir şekerini ölçtür falan. O arada da tam askere e, gittim göreliye teslim olmak için. E, tam ben teslim olacakken efendim e, bu tahlillerle ilgili bir akrabamız vardı albay falan. Laboratuvarı vardı tahliller falan çünkü benim bu zayıflamam ve ağız kuruması. Bizim köyde çok asker vardır. Yani bütün hava albayları şeyleri göreleden asker çok. Denizli de çok çıkar bizim göreleden. Ee, akrabamız da çok var. Yüksek seviyede de askerler var. Ee, babam bir istişare etti falan. Dediler ki bir muayene falan olsun. Ondan sonra 250 çıkınca şeker, ilk muayenede falan. Beni Kasımpaşa Deniz Hastanesi'ne şevk ettiler. Oradan e, tabii e, tecil veriyorlar. Hemen ihraç vermezler. Belki hastalık yerleşmemiş diye. Tecil verdiler. Bir sene sonra bir daha şey ettik. Bir daha sabit olunca hiç ihraç verdiler. Ondan sonra bu 28 Şubat'ta da bir yalan haberlerle raporu saatte zaten numaralar uydurdular. O. Bir akşam gazetesi bir şey evet, haber çıkarttı. ben hazırlıyorum. Onun üzerine bir daha bizi gümüş suyuna aldılar bir hafta. Kaç sene sonra bu üzerinden 15-17 sene mi? Ne kadar geçmiş işte? 97. Ee, yok. Beni Hayır, aldıkları 2000. Yani de mi aldıklar? Tabi 2000'de aldılar. Ee, bir daha bir hafta tabii baktılar ettiler. Hatta göz diplerine kadar vurmuş Yüzbaşı dedi o gözlerini aman koyun gitti çıkar çıkmaz gözlerin dibine bak falan. Çünkü bulgular her yerden çıkıyor vücutta. Ondan sonra zaten şimdi zaten hepten tam çürüye çıktı. Bypass olduk bilmem ne olduk her yerimiz delik deşik oldu. Stentler balonlar. Ama o zaman da tabii yine tam onlar da haklı. Çünkü bir ihbar olduğu zaman değerlendirmek zorundalar. E yine baktılar. Tabii bir daha rapor verdi. İkinci heyet raporu aldı. Hastalık bizi o yaşta yakaladı. Yakalayınca ben biraz ders okutmalara ara vermedim ama. Ee, çok yoruldum. Çünkü 7-8 ay direndim Periz'den. İnsülüne başlamadım. Bu sefer 500-600'lere çıktı. Camiden beni kandil gecesi hastaneye kaldırdılar. Hal böyle olunca insülüne başladım. Zaten onu tip 1 olunca mecbur insülin. İnsülin'e başladım. O zaman yeni bir hayat başladı. Ee, bu noktada ben, bu arada beni sohbetlere çağırmaya başladılar. Ee, Üstadım Hazretlerinden izin aldım. Fikirtepe'lerde ilk başladım. Ünlü alan Fikirtepe. O bölgelerde Beni e, sohbet edecek ama bir gidiyorum koca camiler doluyor artık. O zaman tabi icazet de almışım falan gelmişim. ilmimde baya bir şey. Malumat diyelim. Biraz da malumatım artmış. Bu sefer konuşmalar daha uzun uzun. 2 saat, üç saat istediğim i̇şte konuya ayet, hadis, tefsir açıyorum. Anlıyorum çünkü. Bu sefer ilmi konuşmalar başladı ve her akşam bir yere, gündüz başka bir yere. İzmit, Adapazarı, Konya, Afyon, Eskişehir bunlar 15-20 sene devam etti. Ama her akşam. her sene, gün yok bu tür... Ya. Bir tek e, Ahmet Yesevi Derneği'nde bir konferanslarım var. Dün gece yaptım işte başladım. Her perşembe, her perşembe 8-8.30'dan sonra efendim bir saat, bir buçuk saatlik bir ders. İşte 54 farzı işliyorum. Böyle böyle konular işliyorum. İnternette o tv'den canlı yayın yapıyor. Onları vereceğiz şimdi. Bir de Lale Gül FM'den 88.4. Şimdi bazı cemaatlerimizin evinde televizyonda yok halkımızın. Onlar da 88.4'ten dinliyorlar. Şimdi bu yayını da dinliyorlar. Şu an bu yayını dinliyorlar. Hal böyle olunca bu bayağı bir süreç olunca Kandiller'de, İzmit, Adama, Şura Bura, Akın, Akın, Akın hiçbir cami Kandil'de almıyor. Burada bir nokta koyalım evet. izin verirseniz. Ee, bir külliye süreci işte o çavuş başında yapılan külliyenin sebebiyle geleceğiz. O da geleceğiz. biraz sıkıntılı evet. bir evet. süreçti herhalde. Tabi bu arada sorular var onlara da vakit ayırmamız gerekecek. Vakit çok hızlı geçiyor. Değerli izleyiciler devam ediyoruz, devam edeceğiz. Kısa bir aramız var yine birlikte olacağız. İzleyiciler devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hocayla yaşam öyküsünü, hayat hikayesini dinliyoruz ve askerlik sonrasındaki dönemde vaazlarınızın artmaya başladığı, kamuoyunda isminizin artık yavaş yavaş duyulmaya başladığı dönemler, teveccühün arttığı yıllar ve sonrasında ne oldu hocam? Sonrasında biz bu kandil gecelerinde, Herkes de aynı yerde olup birlikte dualar, birlikte berat namazı kılınacak, şudur şu budur. Bu ihtiyaç bizi büyük bir yer yapma şeyine sevk etti. O zaman da camilerin diyanete bağlanma falan şeyi de yok. Kanun 28 Şubat'ta çıktı. Evet. O da yok. Ee, bizim de o zaman bir vakfımız var. Ee, o vakıf ee, efendim, aracılığıyla resmi yoldan ee, Beykoz Çavuşbaşı'nda babam da orada bir 8 dönüm arsa almış o zaman. Yatırım amaçlı almış. Birkaç yerde almışlar o zaman. Yani böyle bir yer yapalım da iki bin bin metre. Yani herkes bir kandil gecelerinde özellikle Her zaman orada o kadar halk gelmez oraya. O zaman e, işteki şimdi bile o kadar insan toplayamazlar orası. Şehir ortası değil. Ama kandillerde geliyorlar. Nereden olsa geliyorlar arabalarıyla diye bir yer yapalım. Fikri doğdu. Birkaç yer baktı kıble düz gelmedi falan. Bu şimdiki külliyenin yeri olan yerde kıble düz geldi mimarda bura uygun kıble düz geldi deyince pağamda da ben varsa hani vakfeteyim. Fakat tabii arsa sonradan yetmedi. Etraftan dağılındı. İlk bir 2400 metre üzerine temel atıldı. iki kat üstüde kubbeli cami olacak. O zaman 5000 metre kapalı alan yapıldı. İşte hangi seneydi bilmiyorum. Bir e, Antinoel gecesi yani Mekkefet'i kutlaması e, dolayısıyla çok da soğuk oluyor tabii. Yılbaşı. E, yılbaşı. Orada Ayaz bir yer. Öyle bir gece ben bütün gittiğim yerlere yani böyle bir gazetesi şuşu şu, şu yok ama şifaen. Ama oranın yapımıyla yapılana kadar birkaç senedir halk katılımda bulunmuş vakfa. E, Çimento getirmiş şunu getirmiş bunu getirmiş. E, beş bin metre kapalı yer yapılmış. E, bu tabi bilinen bir yer. Artık buranın hem açılısı olsun hem de burada bir Mekke Fethi kutlaması olsun. şeyle bir ilandan yapıldı. Bu ilanlar üzerine biz ne bilelim? Biz de o zaman resmi kaymakamlığa yazı yazdık. Vakıf olarak. Vakıf adına. He, dedik ki şurada kapalı yerimiz var. Burada bir toplantımız olacak. İzin istiyoruz. İşte yazısı namazı da kılınır. Geri kalan bir konferans olur. Kaymakamlığında bize yazdığı geri dönüş yazısında kapalı yerlerde vakıfların kendine ait kapalı yerlerde izne tabi değildir. Değil. Namazınızda toplandıysanız kılabilirsiniz, kılarsınız. Biz izinlik konu yok. ...biz ne bilelim... ...bu kadar kalabalık olacak... E ...dışarıda taşıacağına göre... ...biz opörlüğü bile dışarı koymamışız ki... ...beş bin metre nereden dolacak... ...o kadar sene evvel... ...ama Allah'ın bir hikmeti... Bunu zaten, ...bu sırlar çözülemiyor hala da tabii... ...kalpler arasındaki mıknatıs meselesi... ...efendim... ...çünkü bizim başka bir teşkilatımız yok... ...bir e, bilgisayar, bir arşiv... ...şu köyde şu var, şu şehirde şu var... Biz ...tanıdığımız böyle bir arşivimiz yok... Efendim nasıl bir şey o alan zaten bir 60 70 dönüm. Or orta. Yalnız orada bir ah Ahmet Baltacı diye bir abimiz var Allah selamet versin sağ. O diyor ki ikindide gittim oraya diyor. Çok da soğuk. Ya akşam burada biz donarız. Bura dolmaz ki yani insan kalabalığında ısınırız ama bu vaziyette burada şey de yok, kalorifer de yok, yapılmamış. Donacağız biz burada. Yani bu oradan bir meczub kılıklı biri gelmiş ikindiden sonra. Böyle birkaç kişi dolanıyormuş orada. Ne düşünüyorsun demiş ya. Bura dolacak demiş. O alanı göstermiş. Bu alanda dolacak demiş. Temin otobanını göstermiş. O yollar da dolacak demiş. Adam bunu bana kendisi... Hala sağ. Gaybı Allah bilir ama istediğine Eyvah. bildirir. Meczuplarda var. Şimdi biz o gece köprüye yola yanaştık ki gidemiyoruz köprünün üstünden. Ya niye gidemiyoruz? Kaza mı oldu, Belam mı oldu? Dediler ki külliyenin tıkanında. Kavacığa gelemiyoruz. Kavacığa, Kavacığa gelemiyoruz. Gelemiyoruz Kavacığa. Bu sefer haber alıyoruz. Ümraniye tarafından geliştik almış. Haber alıyoruz. Birinci köprü tıkanmış. Haber alıyoruz. Paşa Bahçe sahilden geliştik almış. Kavacığa yukarı çıkış. 50 bin mi? 100 bin mi? Hiçbir... Yani Erzurum'dan Tokat'tan 8 otobüs geliyor. Tabii hiç bu tarafa sokamadıkları için dümdüz köprüden sapa sapamasın düz karşıya git. Buradan geleni düz bu tarafa geçiriyor. 2 İki... Biz de gidemeyecek hale gelince Üstadımız hazretleri de yolda kaldı tabii o da şey o döndü mübarek. Bu sefer biz ne yapacağız ne edeceğiz? Efendim bir motosikletle beni artık arkaya bindirdiler. En azından orada bulunanlara bir selam uyalım diye biz motosikletle bayağı bir yol oradan Kavacıktan beri motosiklete bindik. Ama o minibüslerin otobüslerin arkaları, önleri kadın, çoluk, çocuk, panayır, panayır Arafat ...Arabat'tan Müzdelifeye geliş gece. Öyle bir şey yani. Bunu ona Hasan Aksay bunu yazdı. O zaman. Daha çok bazı köşe yazanlar... ...gece. Fakat... ...şimdi orada... E, ...babam da vakıf başkanı... ...suçlu arıyorlar. Yani bu kalabalık... ...yollar tıkanmış. E, bazıları da... ...Amerika'dan gelmişler. Polenize gidecekler. Yılbaşı kutlama. Orada da... ...hazırlıklar yapılmış. Ne onun adı? Manavı, bakkalı falan... ...ona göre en iyi malzemeler bilmem neler... Adresi gün dergide okudum manav diyor gecelik bu zararı 25 milyar. <gülüyor> e şimdi ben ne bileyim? Ben ne bileyim? Bu hazırlıklı bir şey değil. O zaman başbakan Çiller zamanı o uyuyamıyor. Ari Kozakçoğlu vali. Şimdi orada tabi jandarma bölgesi. Jandarma bir sıkıntı yapmıyor bize. Yüzbaşı var orada. Şimdi o da şeyi arıyor. Akıp başkanı kim şudur budur. Bağırıyor şu 9 saat çamurlarda Polenez'den Kavacığa yürüyorum diyor adam. Ona da yazık. Ama yapacak bir şey yok giren. Çıkamıyoruz ki. Biz de çıkamıyoruz. E bu sefer birkaç kişi de Polonez'e giderken kalmış minibüsün içi şeyin jipin içinde. Bu sefer yandan sakallı geçiyor. Buradan çarşaflık geçiyor. Gece vakti oluk oluk her yer. Vadiden duman çıkıyor. Onlarda da demişler ki bunlar dövecekler. Tövbe estağfurullah. Hiç alakası yok. Bir de Polonez'e demişler ki bunlar buradan dağılınca orayı basacaklar. Ne alaka ya? Bu sefer onlar ışıkları kapatmış böyle bekliyorlar zavallılar. ya. Müslüman böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir zarar ceval verilebilir mi ya? Biz yolu tıkatmak da en büyük günah. Yol açmak imandan bir şube ya. Ama burada hesap kitap yok. Bilet satmıyorum ki kaç kişilik bilet kestiğimi bileyim yani. Bu gönüllü bir şey. Ne bileyim ben Erzurum'un tokatı ya. Buradan 8 otobüs geldiği sabit yani. Ama giremediler onlar zaten. Bu yollar, kilometreler dolusu, sahiller, köprü her yer tıkandı. Ben orada bir saat kadar bir konuşma yapıp El-Fatiha, da El-Fatiha ama... E çıktın mı gidemiyorsun ki? Herkes bir şekilde girmiş oraya. Düzenli girilmiyor. Hiçbirine jandarmada o zaman, tabi 28 Şubat çok öncesi bu. E o da diyor ki, e bize niye bildirmediniz ki? Biz yol düzeni sağlardık. Ya yani tamam da mübarek, biz bilmiyoruz ki. Bura bu kadar kalabalık olacak da yol tıkanacak. Çünkü zaten 20-30 dönüm park yeri var. E bunu tasavvur etmemiz bizim mümkün değil. Hal böyle olunca oradan bu iş patladı. Ertesi o haftanın dergisi Tempo muydu neydi? Tempoydü. Mahmut Hoca'cılar Polenezi basacaktı diye böyle bir uyduruk kaybırık bir yalan haber. Onun üzerine tabii biz yandarmaya gittik, ifade verdi falan. E nedir? Kaymakamlar dilekçemiz var. Dilekçemizi sunduk. Cevap var. İzne tabi değil, ne yaparsanız yapın diyor. Çünkü biz kapalı alandaki 5000 bin metre için izin istiyoruz. E, sokağa gelene ben ne yapabilirim ki canım? E, sen de gel geri çevir ben ne yapacağım yani? Kolum kuvvetim yok ki. Hal böyle olunca bu iş başladı. O zaman da... Yani benim adım da yok. Tüpbel Ahmet diye de biri varmış. O da gelmiş oraya falan. Ama tabii ifadelerde beni buldular. İfadelere işkenceyle beni buldular. E dedik biz burada böyle bir şey yok. Ondan sonra zaten inşaat şeyinde devam edildi birkaç seneler falan. Ondan sonra tabii bu 28. baş süreç. Biz orada bayağı bir her ay bir toplandığımız oldu. Kandillerde oldu ama o izdam bir kere daha bir Mevlit gecesinde yaşandı. <gülüyor> bir daha, kandilinde. Bir Mevlit kandilinde. O zaman Michael Jackson mu mi vardı? Ne vardı? Geldi buralar yıkılıyor mu kılıyor? Maslakta otelde kal falan. Yahu dedim bir adam geldi dedim. Şarkı, tribünler doluyor, şeyler doluyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem doğum gecesini kutlayacağız onun anısına dedim. Toplanalım arkadaşlar dedim. O gecede ben de kaldım. ikinci köprünün üstünde iki saat. Hiç yürümüyor. Yani vadiden duman çıkıyor. Bir de o gece öyle rastladım. Ama bunların hepsi... Yani böyle orta, şimdi böyle televizyon, melevizyon, nerede ben, bir yerde konuşmuyorum ki, radyom da, radyo da yok. Bir radyoda da çıkmış değilim ben, o zamana kadar. Hep bunlar manevi, gönül, hareket, e peki, 80 senesinde Rize'nin dağına, 12 pazarın, 12 kilometre tepesine 50 bin kişi nasıl geldi? O zaman da onu izahsınlar. etsinler. 80'de 50 bin kişi olursa bu zaten İstanbul'un yine göbeği sayılır. Bu çok normal, az bile, çok az bile yani. Bunlar manevi şeyler ama ben baktım ki, bu şekil sıkıntılar... Yani halk provokasyona müsait tabi 28 Şubat sürecinde olunca yok burayı yıkacağız edeceğiz bilmem ne. Biz de karar o aldık dedik. Kaygılar dolayısıyla ama bu tür kalabalık toplantılar yapmıyorsunuz. Şimdi burada şu dediler ki bu adamın bir etki tesir alanı var. Bu gücü var bunun. Ya benim gücüm yok diyorum. Benim cemaatim El Fatiha deyince köpük gibi dağılır. Başıma da bir şey gelse adam bulamam. Sonra nitekim beni denemek için iki müzene bir hapse attılar. Kaç evet. kişilik adamı var diye. Baktılar ki bütün yakınlarım da beni bıraktı gitti. Geçmiş olsun deme korkuyor adamlar. İki gün kalmış seçime ben bir Kasım'da mı ne çıktım? İki Kasım seçimleri miydi? Üç Kasım. Üç Kasım. Ben bir Kasım'da çıktım iki gün kalmış seçime adam geliyor vandırmadan Ben şuranın ada adayıyım. İşte bir destek. Abi işte ya kardeşim seçim mi var haberim yok ki dedim Onaydır aydır burada yatıyorum ya. Bir geçmiş oluşuna gelmediniz de seçimde gelip rengi istiyorsunuz. Beni kim dinler dedim ya. 29 Mart'ta kapıyı çalanlar oldu mu? Geçen e, mahalli seçimlerde geçtiğimiz yıl. Yok. Şimdi ben de şöyle bir şey var. Benden pek yağ çıkmaz. Onu anlıyorlar. Siyasetçiye mi ya? Siyasetçiye ya. yani ben böyle aleni ilanlar yapmayı uygun görmem. Ondan sonra böyle bir teşkilatımda olmadığı için bir habersizdirim de da her yere bir anda yayılsın da bilmem ne bile. Bir zaman birileri dediler ya bizim yüzde beş reyimiz var öbürlerinde yüzde beşte senden barajı aşarız dediler tümü yüzde beşlikli kedi ciğer meselesi kedi budu ise ciğerlerde. <gülüyor> şimdi benle Şükrü Ahmet Hoca çok adam var dinleyenim var bilmem ne bu işler köpük gibidir yani hani ne demiş bir üfürüklen gelen bütün tükürüklen gider hesabı bu halkada güvenmem halka güvenerek hiçbir şeyde konuşmam He başıma da bir şey gelirse ne oldu ya hani siz bir koda cemaat toplandınız. Yani belki de bilmiyorum cumhuriyet tarihinde bu fakire nasip olan birebir bire cemaat hiçbir hocaya nasip olmamıştır. O kalabalıkları yüz binleri görmüşümdür. Ama efendim ondan sonra da hiçbir gönül koyup da neredesiniz ya bir geçmiş olsuna bile gelmediniz. Arkama on da deyip tüm neden Allah için konuştuysam alacağım Allah'tan. Kimseden al alacağım kalmamış. E, bakıyorum son dönemlerde değil ama yakın tarihe birkaç ay öncesinde sanki böyle spor salonlarında çok e, ciddi kalabalıklara e, hitap yok ki toplantılar... Abdü İpekçi'de oldu. Abdüpekçi'de Onda mesela. da Abdü olması e, baya bir e, efendim Arifan dergisinin e, yazarlarıyla buluşması şeklinde. Arifan dergisiyle ilgili e, hiçbir şey yapılmadı. Dergi açıldı açılalım. Öyle bir şey lazım. Bu zaman da dışarıdan insanlar kalmasın diye derli toplu olsun. Bir de izinli olsun, güvenlikli olsun. Şimdi illegal, yani illegal biz o zaman da yapmadık. Yazdık, yazıyı bildirdik ama şimdi dışarıda kalıyor. Dışarıda kalınca kontrolden çıkıyor. İçeri giren, yani 20 bin kişi, 30 bin geldiği zaman birinin üzerinde bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Biz de artık bu mesuliyetleri alacak durumda değiliz. Onun için hani resmi izinler olsun. arifan Hanım ben de bir yazarayım Baş yazı olarak yazılarım var. Dolayısıyla benim de katılacağım. Diğer konuşmacılar da konuşmalar da yaptılar orada. Sadece ben konuşmadım. Kur'an'lar da okundu. Ama ve lakin şimdi artık olursa da böyle olsun. Şimdi lüzum da kalmadı işte bu televizyonlarda çıkınca. Yani, yani artık geniş kitlelerle yapılacak toplantılar en azından kısa vadede işte, gündeminizde yok. Yok, yok. gündemimde yok çünkü gereği de yok. Derdim ne benim yani? Ha derdim bilet kesip de oradan bir hasılat ise o lazım. Çünkü televizyondan bana böyle bir imkan gelmez. Ama o imkan bende yok. Mesela bana hapis sürecinden çıktığımda babam da e, iflas etti. Büyük sıkıntılar yaşadık 2000'de. Maddi manevi darbe, darbe, darbe, darbe üzerine mahkemeler şeyle bizi mahvettiler. Kimse yanımıza yanaşıp geçmiş olsun demeye korkuyor herkes. O durumda efendim bana bir radyodan o zaman teklif geldi. Dediler ki biletli. 5 bin lira falan biletle ee, konuşma O zaman e, şimdi meşhur olan bir hoca efendi var. O da o zaman yeni palazlanıyor. Ondan yapıyoruz. diye Bana da onu da örnek gösterdiler. Dedim ben bu işe gelemem. Niye? Bir fakir gelip de 5 bin lirası kapıda yok da o adamı da kapıdan almadıkları zaman biletin yok diye bu vaazın hiçbir feyzi kalmaz. Onun için ben konuştuğum yerlerde herkes yani girebilse. Böyle vaaz toplantılarım var. Bunu var. ben ilk defa duyuyorum. Olur mu yani, canım? Tabii. E, bir dini sohbeti dinlemek için İnsanlar ceplerinden para tabii. vererek içeriye girmek şey, zorunda. zorunda, parası olmayan o, o, giremiyor. Giremiyor öyle öyle bir çok yapıldı. Tabii ondan sonra çok o, yapıldı diyoruz. Çok o zaman o, o süreç öyleydi ama bu tiplere televizyonlar kanallarını açınca onlar da o işten tabii terfi ettiler. Ha, şimdi yok yani. Ha, şimdi yok. Ama o süreçte bana da teklif edildi. Başka kimler yapıyor Birinden yaptı, o dönemde... söz birinden söz aldım ee, bir gün salonda toplantı vardı geleceğim konuşacağım dedim. Sakın bileti olmayacak. Söz verdiği halde gitmiş efendim sonradan birkaç fakir kapıda. Ha şöyle ben zenginlere bileti verdim de o bileti hayırına verdi de fakir de o biletle girdi gibi bir olay olmuş. Daha onlarla arayı açtım. Bir daha da o da o davete gitmedim. O grubun davetine gitmedim. Yani çok ilginç bir şey söylemiş oldunuz. Bu ne zamanlar hangi yıllarda? İşte bu? bir 10 sene evvel falan böyleydi. 10 sene evvel. 10 sene yani bu 12-13 sene evvel. Yani 2000 den işte bir evvel 99 2000 2001'lerde e, muhit adını vermeyelim. O muhitlerde revaçtaydı İstanbul'un merkez ilçelerinde. Revaçtaydı bu. Bu katılım toplantılar. muhit adı vermiyorsunuz. Verin de bilmeyenler de e, e, ya o yani. Ne lüzum var. Şimdi bu sefer <gülüyor> şey oluyor. Muhit adından sıkıntıya girdik biz. Yani orada olan diğerleri de şey altına girmesin. Zan altına, Zan altına, da, altına girmesin. Muhit adı vermeyeyim. bazı bölgelerde mi yaptılar. Peki, radyolar, İslami radyolar kanalıyla yaptılar. Çavuşbaşı'ndaki yani bir kazanç ekmek kapısı haline geldi. Din ticareti gibi bir anlam çıkıyor buradan. Doğru mu? Neresi? Bu söylediğiniz türden organizasyonlar. He, o zaman... Ee, yani, yani bu bir din ticareti değil mi? Yani konuşmayı parayla yapmamak lazım. Ayet hadis okuyorsun etniyetinde. Ayet hadis okuyorsun yani. Bu şimdi efendim yapılmaması gereken bir şey. Bazıları belki ihtiyaçtan yaptılar. Onu da bilmiyorum. E, tabii o konuşmacıya beş verdiler kendileri otuz tabii biletten tahsil ettiler. Onlar ayrı bir şey. Ama biz bunları Hayır. Şimdi bunun fıkhi açıdan durumu ne? Bu tür bir organizasyonda para mukaveyden aldılarsa adamada da haram diyemeyiz yani. Bir zorlama yoksa verirken o parayı. Ama konuşma açısından tesir etmemesi yani feyiz bereket olmamaları ayrı bir konudur. Tesir konular ayrı bir konudur ama şimdi haram demek İslam'a göre kolay bir şey değil. Haram yani. diyemeyiz. Şimdi yani gönül hoşluğuyla alındıysa o biletler kimseye baskı yapılmadan haram diyemeyiz. Yani öyle, evet, haram diyemeyiz. öyle bir şey olmamıştır. Tabii haram diyemeyiz. Olmamıştır olsa başka türlü yansırdı. Hal böyle olunca biz de o Çavuşbaşı'nın böyle kalabalıklara yer olsun diye düşündüydük ama Şu anda Çavuşbaşı'nın durumu ne? Şu anda orada tabii Diyorlar ki... Bir, ha, o dönemde hatırlarsanız en azından sağda solda konuşulmuşlar. Ha şu var orayı yıkma kararı aldılar. 3 Şubat şeyinde. Bize bu haberler gelince biz dedik ki bir provokasyon olur. Çünkü biz orada 10 bin, 20 bin kişiyi anında diyelim külliye çok o zaman sahipleniliyordu. Toplayabiliriz ama hatta bazıları bana telefon da edip bilmem şu kadar otobüs, kamyon tahsisiyle halkı yığalım gibi telefonlar geldi. Sonra biz Üstadımız Hazretleri benim hocam falan Hazım Oktay Başar vardı, merhum vali. Bunlar bir arada işare yaptık, şu kararı aldık. Dedik ki yıksalar da biz bir şey demeyelim. Niye demeyelim, bir karşı çıkmayalım, oraya da kimseyi toplamayalım. Neden? <gülüyor> Çünkü bir provokasyon malzemesi hazırlanıp da kalkıp yani jandarma bölgesi oradan bir karşı tarafa, efendim, halktan biri provokasyona girer, efendim, bir taş atar, bir, bir şey atar askere, Hani ki de ev yıkım yaparken olan, olaylar gibi. Oradan da onlar onlara bir müdahale eder. Asker de bizim çocuğumuz. Hal böyle olunca Müslümanlar arasında, halkımız arasında bir soğukluk nedeni olur, bir kargaşa yaşanır, bir vurdu kırdu olma tehlikesi var. Biz bu böyle birisi, şey, birinin kanı akılacağına orayı kılsın. Dediniz. Dedik. Ee, ve bu kararı da uyguladık. O ve dönemde maşa olmadık şu tür bir e, tevatür dolaştı. E, muhtemelen medyada malzeme oldu. E, malum e, Hoca Efendi'nin yani Mahmut Efendi'nin cemaati Çarşamba, Draman bölgesinde e, oturuyor. Orada mukim. E, ancak sizin çavuş başında yapmış olduğunuz külliye dolayısıyla e, cemaatin e, yavaş yavaş, Milliyet Gazetesi'nin haberi diye yanlış hatırlamıyorsam, e, Çarşamba'dan Beykoz'a doğru ...taşınmaya başladığı yönünde haberler Bizim hiç öyle bir niyetimiz yoktu. Sadece kandil gecelerinde senede 4-5 kere kullanmak üzere. Cemaat mensuplarından e, Beykoz'a, Çavuşbaşı'na bölgeye taşınanlar... Oldu ama şu var, gazeteler bunu, yani gazeteler demeyelim... E, ...emlakçılar, o bölgedeki emlakçılar gazetelere çok e, yayın verdiler. Külliye civarında arsa, külliye civarındarsa caddenin <gülüyor> adı Külliye Caddesi takıldı... E bütün arsa pazarlığı, bu yani, insanlar yatırım amaçlı, orası da ilerinin Levent'i olacak dediler. Anladım. Yani emlakçıların evet. pazarlamasına Emlakçı kaynaklanan bir rağbet. Emlakçı pazarlamasına alakalı, yoksa bizlerin hiç bir yoksa alakası yoktu. Yoksa cemaatin çarşamba'dan yok, Beykoz'a taşınması gibi bir... Alakası yok öyle bir şey. Hatta bizi ee, şeyle bile suçladılar. Başka e, projelere hizmet ediyormuşuz da yani, millete zemin kaydırması yaptırıyoruz. İşte demeye çalıştım ben de. Yok efendim. Ee, bir kısa ara verelim, son aramız. Ve çok sayıda sorumuz var. En azından bazılarını cevaplama fırsatı bulalım. Değerli izleyiciler devam edeceğiz ve son aramız için izin istiyoruz. Ee, Ahmet Cemal Ünlü hocamızla, Güpbeli Ahmet Uşay'la, Ahmet Mahmut, Mahmut Ünlü yani. eyvallah. Ee, son 5 dakikadayız. Ee, zamanın nasıl geçtiğini en azından biz doğrusu anlayamadık ve bugün e, konuşmamız gerektiğini düşündüğümüz konu başlıklarını ve sizden gelen çok sayıdaki soruyu Önümüzdeki haftaya bırakmak zorunda kalıyoruz. Çünkü son beş dakikamız az sonra Gökhan gece hattına başlayacak. Bu son beş dakika ancak bir veda konuşmasıyla olabilecek. Aslında geçtiğimiz haftanın içinde bulunduğumuz haftanın önemli konu başlıkları vardı. Referandum gibi, terör gibi güncel konuları da biz bu programda konuşmak istiyoruz, konuşacağız. Özellikle İslami çevrelerde, dini muhafazakar çevrelerde, Tartışmalı konular var. O konular da e, bu programın konusu olacak. Ama bunların hepsini onun içine sığdırmamız mümkün olmadı bugün maalesef. Ama e, en azından başlangıç programı olarak e, hocayı, e, Cübbeli Ahmet Hoca'yı, Ahmet Mahmut Ünlü Hoca'yı e, gençlik dönemi, yaşam öyküsüyle beraber sizlere tanıtma fırsatımız oldu. E, evet son beş dakikamız evet. olduğuna göre hocam e, önümüzdeki hafta e, ne konuşacağız? E, Şimdi inşallah... Sorular son bölümde yine birkaç evet. bölüm sorulara ayırmamız gerekiyor. Ayırmamız Çünkü gerekiyor. çok sorumuz var. Halkımızın hakkı var. Evet. Onlara ifade etmeye çalışalım. İlk bölümlerde de ben şöyle düşündüm. Yani adam bugün ölse, kabre girse ne sorarlar? Evvela imandan sorarlar. Yani bizim inancımıza göre. Onun için insanların en azından bir itikat el sünnet'e göre tahsiye edelim. Bir itikad dersleri yapalım ki. O imanla, o inançla halkımız da çok okumuyor. Tavsiye ediyoruz İtikad Risalesini alın okuyun ama bir de bunlara da şerh gerekiyor. Mesela benim bu Arifan yayınlarından çıkan bir nice eser var ama bu İtikad Risalesi'nin yeri başka. Bu en kısası olabilir ama en önemlisi bu. Bu iman. Fakat şimdi bunu ben ders gibi işlemek istiyorum. Neden? İzah yapayım diye. Yani burada kitap dili farklıdır, konuşma dili farklıdır. Elbette. Bir izah yaparaktan bir amentü en azından bir 6 ders amentü gitsin. Yani en az. Ondan sonra efendim diğer ehl sünnete göre matur-i deş'ari sünnet mezhepleri ve bu mezheplere göre işte sırattır, nizandır, cennettir, cehennemdir, ahirette akını inançlarımız ne olmalıdır? Hadislere imanlarımız vesaire. Bunlar herhalde biraz süren bir süreçtir. Ama önce bunu yapıyoruz. Neden? E olmayan namazı olmaz. İmanı olmayanın abdesti de olmaz. E, Tabi aklı olmayanın iman da olmaz. Onlar zincirlemedir. Ama biz akıllı insanlarla muhatabız. Muhataplarımız akıl kişiler olduğuna göre zaten Allah akıl vermediğini mesul tutmuyor. Onlar kurtuldu. Yani cehenneme giren keşke deli olsaydım diyecek. Çünkü deli toprak olacak bu yanacak. E, yanan efendim daha beter bir durumdadır toprak olup yok olandan mesela. Hal böyle olunca biz bu dünyaya geldik isteğimizle de gelmedik. Rabbimiz bu seçimi yaptı biz buraya gönderdi. Şimdi biz ya bu deveyi gidersin ya bu diyardan gidersin hesabı. Ya bu İslamiyet'i öğreniriz, inanırız, yaşarız, cennete gideriz ya da başka bir yolu yok. Madem duyduk duyurulduk artık, biz fetret devrinde de değiliz, cehennemde yanmak durumunda kalacağız. E bu ateşe de kimse dayanamaz, buna kimse göz kestirmesin. Onun için mutlaka bu dersleri takip etsinler. Ben onlara onun için böyle kıssadan hisseden başlamıyorum. Ben de ağlatıcı kıssalar biliyorum, siyerden bulabilirim. Hem de hiç duyulmamış, edilmemiş en derin eserlerden, eski eserlerden yeni yeni ilk duyulacak şeyler de burada konu edebilirim. Allah ömür verirse onların da yeri gelir. Ama biz bu millete evvela bir el üstünde sünnet itikadı, bunu ders gibi Allah rızası için her cuma sadece sekizi çeyrek geçe gibi flash divini etrafında kitlensinler. Bir itikat dersi yapalım, bir imanım. Neye inanacağız, nasıl inanacağız? Böyle ilk bölümlerde bunu yapacağım ben. Ondan sonra da sizle muhaveremiz olacak. Böylece birkaç ay içinde Allah'ın izniyle kaçırmadan dinleyenler bir eli i sünnet inancına sahip olacaklar. Sahip olanlar da bir tahsih yapmış olacaklar. Bir gözden geçirmiş olacaklar. Kaç kişi bana çok dua diyoruz, bazı yanlışlarımızı düzelttik diyen oldu. O fıkri yanlışlarda olabilir. Ama itikadi yanlışta musamaha yok. Onun için Allah rızası için kendine hiçbir şey istemiyoruz. Bütün halkımıza rica ediyoruz. Ölmeden birkaç hizmet daha edelim. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Efendim bu halkımız bunu dinlesin, imanımızı Allah'a emanet edelim, Rabbimiz de bize bağışlasın Fazıl Kerem'iyle. Ben ilk derslerde bir itikat derslerine gireceğim. Ama programın yarısında da sizle birlikteyiz. Efendim güncel gündem işte size iletilen sorular hakkında sizden hasbihal edeceğiz Efendim teşekkür ediyoruz teşekkür ee, ilk ediyoruz programımız efendim. için. Ee, Tabi değerli izleyiciler o kadar çok soru o kadar çok konu var ki. Sizden gelen sorular arasında aslında bizim de sormayı düşündüğümüz soruların arasında bu kılık kıyafet meselesi vardı. Ee, Ahmet Mahmut Dünlü Hoca'nın sakalı başındaki beresi e, üzerindeki cübbesiyle kılığı kıyafeti hanımların çarşaf giymesi konusu gibi e, örtülme konusunda dahil olmak üzere bunların şekilleri, şekiller etrafındaki tartışmalar ve güncel konular önümüzdeki haftaya kaldı. Önümüzdeki hafta 20.15'te Flaş Televizyon'da Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte olacağız. Gündemi konuşacağız değerli izleyiciler. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Az sonra gece hattında Gökhan Taşkın sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.